Ben Ahmet Görsev Ben Atilla Aygin'im Ne yapacağız? Joycaz'la laflayacağız Laflayacağız dinleyicileri yepyeni bir programda Ben Ahmet Görsev Ben Atilla Aygin'im Beraberiz Harika bir konuğumuz var uzun yol kat ederek maslak stüdyolarına geldik evet bugün yine maslak stüdyolarındayız benim de ayağım alıştı bu maslak stüdyolarına güzel geliyor güzel evet burada yeme içme de fena değil evet yeme içme fena <gülüyor> değil misafirimiz Peki, kim Atilla Merin Severi ağırlıyoruz bu akşam çok Merin, çok teşekkürler geldin. Merin ayağına sağlık ben teşekkür ederim davetiniz için biz bir yarım saat bir saat kadar önden söyleştik çok keyifli bir program olacak gibi duruyor şimdiden ama vallahi baktım şimdi ee, Meri'ne benim oğlumdan küçük <gülüyor> <gülüyor> vallahi ama, pırıl pırıl gencecik. E, ama şahane bir konuklayız bak şah ama ama aması var boyu bana yakın <gülüyor> <gülüyor> doğru evet otuzlarımın ortasındayım ve gencecik diye iltifat aldım hoşuma gitti <gülüyor> yok, vallahi yok Harika. evet bizim profile göre bayağı genç a yüzmelerde <gülüyor> ve koşularda vardı mesela dört çarpı işte yüz falan. Ben iki çarpı otuz plus. <gülüyor> <gülüyor> Güzel. Peki o zaman hemen hızlıca girelim. Çünkü konuşacak çok konu var. Yani hafta yaptığımız gibi bir eğitim hayatıyla başlayalım Meri. Sonra bakalım nerelere yelken açacağız. Tabii. E, Vefa Lisesi'nden mezunum ben. E, eski bir lisede okumanın avantajını da biraz e, hissedebilmiş şanslı insanlardanım. Hoşuma gider çünkü yapı olarak böyle e, eko, kendi ekolleri olan, okuldu, evet, evet. kendi kökleri olan yerler bana hep kendimi iyi hissettirmiştir. Üniversitede, İstanbul Üniversitesi'nde okuyacağımı e, sanırım ortaokuldan beri biliyordum. Hani nasıl biliyordun derseniz bir şey diyemem ama içimde hep oys vardı ben Yakındı kesin orada yani. okurum. bir yani en azından <gülüyor> liseyli üniversite. <gülüyor> tabii tabii şey derim hani, bir mahalle yukarı çıktım Gerçekten. diye. Ee, İstanbul Üniversitesi'nde okuyacağımı biliyordum ama hangi bölüm okuyacağımı henüz tam bilmiyordum tabii o zaman. Ee, i̇lk başta aklımda hukuk vardı hatta. Sonra lisedeki tarih hocam e, sen siyaset bilimi, uluslararası ilişkiler oku. Çünkü sana tek bir şey okumak e, sıkıcı gelecektir. Sen farklı şeyleri birlikte düşünmeyi seven birisin çocuğum. Sen bunu bir düşün demişti. Ee, harika bir insandı Ve, vefa Ama lisesinin. çok iyi bir yönlendirme çok... yani. Kesinlikle vefa lisesinin o dönem hatta uzun yıllar boyunca en sevilen hocasıydı kesinlikle. Hmm. Çok da dikkatli biriydi bu anlamda. Ben hala şeyi düşünüyorum ben fark edememişken onun bunu fark edip bana söylemiş olması gerçekten nasıl bir nimet diye. Sonra gerçekten e, İstanbul Siyasal'da devam ettim. Siyaset bilimi uluslararası ilişkiler. Evet. ...hala inanılmaz mutluyum orada okuduğum için. Yani on kez seçmem gerekse bölüm... ...on değil kez de orada okudum. Şahane hocalarla eğitim alma fırsatım oldu ve... ...hakikaten dünyaya bakışımı çok şekillendirdi. Şekillendirmenin de dışında ama... ...çok kendim olabileceğim bir yeri ilk defa orada hissettim. Yani tamam burada önemli, ben olabilirim o, dedim. Evet. Harika bir histi. Yani doğru. rahat konuşabilirim, itiraz edebilirim, soru sorabilirim. Çok akıllı gözükmeme gerek yok yani... Aptal olma gibi, lüksü evet. diye bir şey vardır. Evet evet yani bu soru aptalca <gülüyor> da olabilir ama bunu sormaktan çekinmemem gerekir. <gülüyor> o hissi alabildiğim bir yerde o yüzden çok mutluydum. Artık o his olmaktan çıktı Türkiye'de. Biri birine mikrofon uzattım öyle cevaplar böyle sorular geliyor ki yani <gülüyor> soruyu soran mı çok akıllı cevabı veren mi ondan daha akıllı? Biz neredeyiz? <gülüyor> Herkes her şeyi biliyor farklı, kesinlikle. Farklı bir boyuta geçtiğimiz gerçek evet. Yani böyle bilmeme ve e, öğrenci olma lüksü bence olur. Bilmek zorunda değilim. Yani biliyorsam zaten orada okuyor Okum, olmam. Tabii, yani çok o doğru. çok şeydi. Doğru. Sonra. Galatasaray'da e, yüksek lisansımı yaptım. Yine aynı alanda. Galatasaray'da mısın? Ee... <gülüyor> <gülüyor> Biraz böyle şey üvey muamelesi görürdü sonradan gelenler Galatasaray'da. Orada vardır o peki. Tabii çok peki hemen yani üniversite bittikten sonra direkt master'a mı başladın? Evet, evet hemen başladım ama bu esnada bir yandan çalışıyordum. Sanırım üniversite ikinci sınıfta başlamıştım e, çalışmaya zaten. Hani hep iş hayatı ve okul beraber gitti. Bundan da çok memnunum yani çok fazla e, öğrenilecek şey var. Bir ucundan başlamak, tecrübe edinmek bir de o yaşlarda çok insanın ya. çok kendisine güvenini yerine getiren bir şey oluyor. Böyle büyük insan gibi hissediyor insan. Yani işte iş hallettim, para kazanıyorum, ayaklarımın üstünde duruyorum falan. Çok güzel ya, gelmişti o ya, his bana. Şöyle, bizim zamanımızda bak yani konukların aşağı yukarı yeni jenerasyonda yok. Yeni jenerasyonda duyduğumuz bu hem eğitim hem çalışma bir arada giden ender insanlarda da i̇şte o da bir bilinç oluyor herhalde bir durum yani aslında bir anda herkesle yok tabii piyasa. ki ama evet, bilinçli gençler de var. Bilinç ondan da emin değilim yani şöyle bir şey var bence bazı insanlara evde oturmak yaramıyor bana yaramıyor kesinlikle o da bir bilinç yani <gülüyor> onun bilincindesin sonuçta evet bana iyi gelmediğinin bilincindeydim yani ilk çalışmaya başladığımda lise 1'in yazıydı ve kendi isteğimle iş arayıp bulup baba ben iş buldum yazın çalışacağım falan diye böyle Hadi gelmiştim ya, birazcık da şaşırmıştı ya hayırdır ne oluyor ne oluyor tamam. <gülüyor> güzel, yok, ama ikna valla. ettim yani onu Çok da güzel. o zaman Kıymetli tecrübeler bunlar. Evet. Şimdi evet. sosturamazsak biz de ikna edecek Atilla. Ee, şimdi parçaya <gülüyor> gideceğiz birazdan yani. parçaya gideceğiz. Ee, ama gitmeden önce bu eğitim hayatını e, bu soruda halledelim. Çünkü Peki. dediğim gibi çok konuşulacak konu var. Ee, İstanbul Üniversitesi'nin akabinde hemen Galatasaray Üniversitesi Hı -hı. master dedin. Ee, sonra bir doktora var ama evet. tabii onun arasında bir vakit var ama biz onu da eğitim... Aslında arasında aladım. vakit vakit yok. yok ee, mu? Şöyle ben bir arada e, yüksek lisans tezimi yazmak için Fransa'ya gittim. Çünkü e, Japon milliyetçiliği üzerine çalışıyordum ve Türkiye'de çok iyi bir kaynak bulma imkanım yoktu çok bu alanda. Yok, ee, orada ise uzak doğu araştırmaları enstitüleri Peki. hali hazırda olduğu için bir de Galatasaray Üniversitesi'nin tabii e, partner anlaşmaları var. Aynen. O sayede gittim. Biraz normalden uzun sürdü o yüzden Peki, ama iyi oldu. Bu Japonya merakı nereden? Ee, şöyle tabii biz e, daha klasik bir eğitim alıyoruz Türkiye'de Avrupa merkezli biraz Amerika uzak doğu ilgimi çekiyordu ama uzak doğu üzerine e, hiçbir dersim yoktu yani uzak doğuya en yakın aldığım şey Sovyet tarihiydi evet. <gülüyor> öyle söyleyeyim e, sonrasında madem bu konuyu merak ediyorum iyi araştırayım hemen de öğrenmiş olurum dedim çok da zevkle yazdım hakikaten e, sonra Master tezim bittikten sonra da hemen e, doktoraya başladım. Ama yeniden İstanbul Üniversitesi'ne döndüm. Daha çok sevdiğimi fark ettim, hemen. ekolünü. Doktoraya başladım. Şimdi de uzun yıllardır devam eden doktora tezimi evet, tamamlama gelsin. ümidindeyim. Kolay gelsin, Çok Vallahi teşekkürler. Zor işler. Ee, zor işler. Ee, ne yapalım o zaman? Girelim mi bir parça? Hemen, hemen girelim. girelim. Ee, en sevdiğimden gelsin. Evet. Seni, en sevdiğim evet. yerden geldi Evet, o yüzden ilk parça onu koyduk. Chad Baker. Everything happens to me diyelim. Hep birlikte dinleyelim. Eyvallah. I make a date for God And you can bet your life it brings I try to give a party And the guy upstairs complains I guess I'll go through life Just catching colds and missing trains Everything happens to me I never miss a thing I've had the measles and the mumps And when I play an ace My partner always trumps I guess I'm just a fool Who never looks before he jumps Everything happens to me At first, my heart thought you could break this cake for me. That love would turn the trick to end despair. But now, I just can't fool this heart that takes for me. I've mortgaged all. My castle's in the air I've telegraphed and phoned And sent an airmail special too Your answer was goodbye And there was even postage due. I fell in love just once And that it had to be with you Everything happens to me telegraph well, and phone and sent an air email special to your answer was goodbye and there was even postage due I fell in love just once and then it had to be with you But Sevgiyi laflayacağız dinleyicilerim. E, keyifli bir e, akşam. Keyifli bir konuğumuz. E, yine sizlerle birlikteyiz. Kimi ağırlıyoruz Ahmet bu akşam? Merinsever. Merinsever bizlerle. Meri e, nedir diye sordu kafamız yandı. <gülüyor> <gülüyor> evet, biz bir anlam bulmuştuk ama ben ondan sonra kendi dedi ki hayır öyle bir anlam yok <gülüyor> <gülüyor> tamamen tesadüf. Ya, e, Aslında her şeyi internette her şeyi üretebilirsiniz ve bilgi olarak elde evet. onun rahatlığı evet, var. Onu da bugün kendimiz gözlemlemiş olduk. Şimdi ilk soruda eğitim yaptık, yavaş yavaş bir hani iş hayatına nasıl girdin, aralarda bir şeyler var dedin üniversite Hı -hı. yıllarında bile Hı -hı. istersen oradan devam edelim. E Öncesinde yani şöyle söyleyeyim Şu anki işim yayıncılık Can yayınlarında Mundi kitabın yönetici, editörlüğünü yapıyorum. Ama e, yayıncılık dünyasına girmeden önce gerçekten böyle dönüp bakınca biraz komik de geliyor. E, girip çıkmadığım iş, sektör kalmamış gibi bir şey. hani Tekstil, mağazacılık, e, işte restoranlarda garsonluk yapmak, daha sonra müşteri ilişkileri, yönetim o tabii daha profesyonel alanda. Ama öğrencilik yıllarında bir sürü şeye girdim, çıktım ve dönüp bakınca iyi ki öyle yapmışım diyorum. Çünkü e, hiç beklemediğim yerlerde o saçma sapan bilgiler bir anda aklıma geliyor ve işe yarıyor. Evet, tabii. E, esas iş deneyimleri Deneyimim ee, dediğim gibi bu müşteri ilişkileri mesela alanında oldu. Mesela sevdin mi? Hiç sevmedim. Başta <gülüyor> çok güzel. <gülüyor> o belli. Ee, orada biraz şeydi benim rahmetli anneannem terziydi. Ee, ve o yüzden evde hep bir kumaş dikiş bir şeyler konuşulur ve bir şeyler biliyordum hmm, ama enteresan. bunu bilmekle satmak çok farklı şeylermiş onu fark <gülüyor> doğru, ettim. Doğru doğru çok doğru. Satma kısmı hoşuma gitmedi Aynen. diyebilirim. Peki böyle mesela bütün o kumaşlara dokunarak onlarla büyüdüğün için falan filan bu, bunlarla ilgili böyle bir tasarım yapabilme. Falan kafada öyle şeyler oluştu bu. Bu zeka o kadar uçarken oraları <gülüyor> uçmadı mı yani? Şöyle e, bunu belki yapabilirdim eğer eğitimim o yönde olsaydı. Hoşuma gidiyor mu diye sorarsanız evet hoşuma gidiyor ama hiç e, bir meslek olarak düşünmedim. Sadece e, kendi kıyafetlerimle ilgili bundan hoşlanıyorum. E, artık çok az terzi var tabii ki ama kalan birkaç iyi terziyi bulabilirseniz hala çok rahat bir şekilde güzel şeyler diktirebiliyorsunuz. Aynen, çok güzel. İyi, Birazcık anlatabiliyorsanız yani aklınızda ne olduğunu. Bir de onu. terzlerin de çok hoşuna gidiyor. Ya buna Georgette iyi gider sanki bu modeli deyince de böyle gözleri parlıyor. <gülüyor> Georgette dedi falan diye. <gülüyor> Doğru tabii o da, o da bir, güzel bir şey onları da kendilerini iyi hissediyorlar. Kesinlikle, tabii ki. kesinlikle. hata. birini Hiç aslında. unutmuyorum artık kendisini böyle emekli eden bir terzi amcamız vardı. Artık çalışmıyor ama evdeki birkaç güzel kumaşı götürmüştüm anneannemden kalan. Anneannem güzel kumaş bulduğumu alırdı hemen böyle eve depolar lazım <gülüyor> olur diye. Böyle gerçekten kumaşları okşadı. Güzel kumaş varsa ben dikmekten çok mutlu <gülüyor> oluyorum dedi. Anladım ki adam işini çok severek yapıyor. Yani tam da işte böyle bir tutkuyu arıyoruz da çoğu zaman. Onun için bu oydu. Güzel kumaş görünce gözleri parlıyor. Maalesef çok az oluyor. Kesinlikle. Benim Kesinlikle var zanaatkar insanlar. Beyoğlu'nda çok önemli bir terzi olduğunu öğrendim. Bütün Cumhurbaşkanına, meclise falan filan kıyafetler dikiyor. Celal Benli. İlya da mı yoksa? Celal Benli. Celal, Celal Benli. Benli çok ünlü bir gömlekçi. Evet. evet. Herhalde bir 25 sene falan olmuştur. Kaplan postu bir hafif tüylü kumaş aldım. Gittim ondan ceket diktirdim. Adam dedi ki... Ha dedi, şurada gördüğünüz bütün fotoğraflar... Cumhurbaşkanları ve milletvekilinin fotoğrafları... Orada bir tek... O zaman saçlarımı da boyatıyordum. Sarı renk bir saç vardı kafamda. <gülüyor> <gülüyor> Saçlıydım yani. <gülüyor> ve kaplan postlu bir ceket diktirttim ona. Senin de hastalar mı resmi orada? Benim de fotoğrafım var orada. Cumhurbaşkanı olamadı. Çünkü dediler diploması vardı. <gülüyor> Benim altımda öyle yazıyor orada. <gülüyor> Güzel. <gülüyor> Peki e, ilk yani böyle okul bitti, artık master bitti ilk profesör yani ilk official iş hayatı nerede başladı? Aslında ilk official iş hayatım eğlence sektöründe başladı. Şanslı bir öğrencilik geçirmiştim. 2000'lerin ortalarına denk düşüyor. O dönemler tabii Türkiye'de sürekli konser organizasyonları, acayip etkinlikler nefis yıllardı. Tepkim şey olmuştu. ...hem konserleri bedava izliyorum... ...hem üstüne para veriyorlar diye düşünmüştüm. Ee, epeyce bir işte Park Orman, Kuru Çeşme Arena... ...hatırlarsanız çok güzel etkinlikler oluyordu. Oralarda çok çalıştım. Ee, öyle başladım yani iş hayatına. Sonra ama bu e, master vesaire deyince... ...şimdi tabii bunlar hep gece çalıştığınız işler. Çok yorucu, çok fiziksel enerji evet. gerektiren. Ee, kimisi evet, elisinde de bunu yapmaktan çok hoşlanıyor... ama ben buna hoşlanmayacağımı fark ettim. Biraz da tabii ki eğitimini aldığım bilgileri de kullanabilmek istedim tam bu Fransa dönüşünde hocam, hocalarımdan biri ya aslında yayıncılık alanında çalışmayı düşünmez misin? Hani çeviri yapabilirsin editörlük yapabilirsin dedi. Yine çok şanslıymışım. Çok iyi bir tavsiye aldım yani. Doğru. Sonra iletişim yayınlarına gittim. Rahmetli Nihat Tuna vardı. Nihat abi. Herkesin çok tanıdığı, sevdiği, bildiği bir isimdi. Ee, onunla ilk görüştüm. Ve oldu. Yani bir anda kendimi iletişim yayınlarında buldum. Yayıncılığı ilk ...orada öğrendim. Bir 8-8,5 yıl kadar orada, orada çalıştım. Kan. Evet, ondan i̇stikrar, sonra da geçtim. Tekrar söz konusu diyorsunuz. Bu konuda 5, da galiba çok... biraz eski usulüm... ...çok böyle iş <gülüyor> değiştirmek, devamlı... ...bir yerden bir yere zıplamak... ...çok bana göre değil. değil. Peki iletişimden sonra şimdiki yer... Evet, ...Mundiye'ye evet, geldi aha, galiba evet. değil mi? Ee, bir buçuk sene oldu yaklaşık. Ee, ve şey... ...yani... Orada Mundi Kitap can yayınlarının Biraz edebiyat dışı Alanındaki ...atılımlarından biriydi. Çünkü can yayınları herkesin kafasında doğal olarak... ...öyküyle, romanla Tabii. özdeşleşmiş bir yer. Ama um, bir ya yanlış hatırlamıyorsam... 2015'ten beri olması lazım. Hem dünyada hem Türkiye'de kurgu dışı... ...yani edebiyat dışı alanda hmm. da... E ...okuma oranlarının arttığını görüyoruz. Türkiye'de bir yandan çok normal... ...çünkü öyle bir politik kaos içinde hmm. yaşıyoruz ki... ...insanlar biraz hem anlamak... ...hem anlamlandırmak... Hmm. ...hem belki geleceği öngörebilmek de denebilir. E bu konularla ilgili daha fazla okula ama dünyada da dediğim gibi genel eğilim bu yönde. Zaten dikkat ederseniz yayıncılık alanında birçok yayınevi edebiyat dışına Yayınlar, daha fazla evet, evet ağırlık vermeye başladılar. Evet evet evet. Doğru. Evet. doğru. Ee, peki ama Mundi'nin böyle bir çok farklı konular yani müzik olsun, yeme içme olsun Hı -hı. farklı konulara da eğildiğini biliyorum. Tabii tabii kesinlikle. Yani şöyle bu arada edebiyat hiç yok değil. Mündü'de edebiyat, edebiyat da var da ve var hep galiba, olacak. Evet. Biraz daha e, şey böyle kendi çizgisinde ilerleyen kitaplara öyle de yer verecek ama toplamına baktığınızda edebiyat dışı ağırlıkta. Bunda da neler var aslında? bir nevi yaşamı besleyen her şey var diyebilirim. Yani müzik dediniz mesela evet. o var. Evet finans da var. Tarihte var. var. Yeme içme evet, de, de var. var. Ama mesela şiir yok. Ve olmayacak bu ee, Böyle belli alanlarda topluyoruz. Yani belli bir yayın çizgisi üstüne ilerliyor. Tabii daha e, genç bir e, bünyemiz var. E, uzun vadede neler olacağını aslında birlikte göreceğiz ve bu, bu da çok hoşuma gidiyor. Yani birlikte şekillendirdiğimiz bir şey evet, olması, kendimden bir şeyler yani, katabilmek çok hoşuma gidiyor. Çok güzel, evet. Bu kadar görsel dünyanın ön plana geçtiği bir yaşam tarzında şeyde düşünüyorum mesela Instagram'da fotoğraflara bakma bile bir saniyeymiş. Hı hı. Peki buradan bir görsel Hızla yapılan bu görsellerin kitaba nakli görsellerle yazını birleştirerek böyle şeylere gitmek acaba yapı olarak daha hızlı ve olmayan bir yer edinmek mi yoksa zaten bunlar çok denenmiş bir şey mi? Ben öyle olduğunu düşünmüyorum. Bence görsel anlatımı tamamladığı noktada aslında sadece kullanılmalı ve genelde de öyle oluyor. İşte şunun gibi bir yemek kitabında daha yüksek ihtimalle görüyorsunuz. Hı -hı. Çünkü bir de biraz doğru yapıp yapmadığınızı anlamak için de size bir yol gösteriyor. Yani özellikle biraz bilen biriyseniz bazen tek bir fotoğrafa bakarak bile o yemeği az çok kestirebiliyorsunuz örneğin. Ama romanlarda pek de görsel kullanıldığını görmüyoruz. Fakat bir biyografi veya bir anlatı anı olduğunda... Tabii ki o insanın mesela çocukluk yıllarına dair bir fotoğraf bir şey oluyor ya da bir belge bir gazete kupürü evet. vesaire tarihi kitaplarda da bazen işte bunları gerektirirken kullanıyoruz ama e, bunlar yayıncılığın başından beri olan bir şey aslında baktığınızda orta çağda bile insanlar e, üşenmeyip uzun evet, süslüyorlar. Dragörlerin Drugular. de dışında yani vinyetlerle de tabii. süslüyorlar. Biraz gözümüze tabii güzel gelsin istiyoruz. İnsanlık olarak böyle bir arayışımız var. Ama bence e, bunlar hep ayrı dünyalar. Hatta tam böyle program öncesi bunu biraz konuşuyorduk. Ben mesela hiçbir zaman görselliğe e, çok adapte olabilen biri olamadım. Yani sinema severim ama e, sinefil hiçbir zaman olamam. Çünkü görsel bir şeyin dünyasına o kadar kolay giremiyorum. Benim için kitabın dünyasına girmek daha kolay. E, evet görsellik çok artmış olabilir ama her zaman benim gibi insanlar da olacak. Hepimizin aslında iletişim kurma yöntemleri İçimleri çok farklı. farklı evet. O yüzden evet. kitaplar hep bir biçimde evrilerek var olmaya devam edecekler ama tabii ki zaman içinde neye evrilecekler bunu hep beraber göreceğiz. göreceğiz. Doğru. <gülüyor> bir parça arasını vereceğiz. Ve... Bir sorun var o zaman sonra so, so, Şey Parçadan sonra sor. Peki. Ee... Parça kimden geliyor biliyor musun? René Marie. Gelsin. It's alright with me diyeceğiz. Keyifli bir parça ama parçadan sonra sizlerle hemen birlikteyiz. the wrong face It's not his face But it's such a charming face That it's all right with me It's the wrong song smile It's not his smile but it's such a perfect smile that it's all to forget don't you want to forget somebody to ...laflayacağız dinleyicileri. Tekrar iyi akşamlar. Atilla Aygin'in bu sefer mutlu parçaları seçti. Evet. Ben daha mutluyum. Çok güzel yüzlü bir misafirimiz var. Bunu duymak kutlu ediyor. <gülüyor> <Ay>. <gülüyor> evet. Ama şimdi bu radyo programı olduğu için... ...görmüyorlar insanlar. Burada tarif etmeyeceğim şimdi. Onu vücut dilinin... ...sese nasıl yansıdığını... ...dinlerken anlarsınız. Sevgili Merit, bir şey soracağım. Kindle böyle bir şey çıktı alet çıktı hı hı. Selpak gibi bir şey kendo. ne bu kendo? peki Aa, insanlar buradan 20 sene falan oluyor yani ya ben de o zamanlar <gülüyor> ilk başladığımda elimde murçlan çekişlen e, ilkokuldayken yazı yazıyordum yazı öyle <gülüyor> baya benim zamanımda öyleydi taşı kırmayacaksın <gülüyor> evladım diyordu diyor. yeni taşı getirdim <gülüyor> ufak ufak yazacaksın Aa, bir de bunun ben mesela hala o Elimde kitabı tutan... ...ve kitaptaki görsel hafızası olan... ...aynı şekilde plakta da öyle... ...plan isminden ziyade mesela... ...plan kapağın fotoğrafı kafamdadır hep... ...arkasındaki yazıları <gülüyor> oradan böyle gözümün önüne gelir... ...bu ikisinin arasında... ...kalanlar var... ...ben mesela kitap tarafta arayayım... ...o kitabın kağıdını... ...kitabın kokusu deyince romantizm dedin... <gülüyor> <gülüyor> Biraz romantik bir <gülüyor> tarafı var... var tamam peki... ...bunlarla ilgili senin görüşün nedir... ...biraz... Gençlerin de buradan kulağına kar suyu kaçıralım. Hepsi dinliyor. Şöyle söyleyeyim şimdi bu e-kitap okuyucu dediğimiz şey Kindle onun tabii ki türlerinden biri. Kobo var işte başka markalar var vesaire. E, bir yandan çok pratik. Ben mesela hakikaten işte 2011'de edindiğimde çok mutlu olmuştum. Çünkü tam tez yazıyordum. E, akademik kitaplar malum zaten yabancılıklar çok pahalı. E, i̇nsanlar Türkiye'de kitaplar pahalı diyorlar. Bunu diyenlerin ben bazen yurt dışındaki fiyatlara hiç <gülüyor> Doğru. bakmadığını düşünüyorum. Çünkü 90 dolar çok ciddi bir alım gücü olan evet. meblağ. Aynı kitabı Türkiye'de bastığınızda 90 liraya bile satmıyorsunuz çoğu zaman. Bir de shippingiyle falan uğraşma derdi vardı. Halbuki e-kitap harika bir şey çat diye alıp Kindle'ı indirebiliyordum. Benim için muazzam bir şey olmuştu. Bir de altını çizdiğiniz her yere hemen önünüze getiriyor. Öbür türlü klasik kitaplarda post-itler evet. yanına. işte bu bilmem neyle ilgili diye not alıyorum. Orada hemen getiriyor üstüne aldığım notları da getiriyor. Harika bir şeydi. Bu anlamda hala e, iyi ki bulunmuş dediğim bir şey ama o yıllarda bir şey olmuştu bu dediğim gibi 2009 2010 2011 biraz bu yeni teknolojiler hep böyle bir kesim tarafından da müthiş parlatılır işte basılı yayıncılığın sonu geldi bundan sonra her şey elektronik olacak şu olacak baskı maliyetlerini götürdük birincisi kimse şeyi düşünmedi e kitabın maliyetsiz olduğunu kim söyledi ki? Evet, yani yine onun üstünde bir editör, bir çevirmen Baka. çalışıyor, telif hakları var vesaire. Herkes niyeyse, kitap kitaplayınca sadece kağıt ve baskı masrafını düşünüyor ki evet çok ciddi bir kalemidir ama bundan ibaret de değil en nihayetinde. Ee, bir öyle bir pompalandı. Özellikle Amazon o ara her gün belli kitapları bedava e, veriyordu. Yani bugün şunu indirirseniz bedava. Herkes çılgınlar gibi yığdı. Zaten bu Amerikalılar, şey evet. bu Amerikalılar <gülüyor> bir şeyi bedava veriyorsa, <gülüyor> bu Amerikalılar bir şeyi bedava veriyorsa kaçacaksın abi. İşte Kindle'ı çok güzel sattılar. sattılar de evet. silahları da bedava verdiler önce. Sonrasında da şu oldu. Yani evet bir süre tabii ki bir sürü insan bunu aldı. Herkes benim gibi bazı faydalarını da gördü ve kullandı. Ben de kullanıyorum. Ama bir yandan fark ettik ki yo hiç de öyle basılı kitap falan ölmedi. Ve bu hiç öyle belli bir yaşla ilgili bir şey değil. Yani bugün herhangi bir ne bileyim Bookstagrammer'ın sayfasına bakın. Gayet fiziki olarak elinde bir kitap tuttuğunu göreceksiniz. Yani her yaş grubundan insan tam o dediğiniz gibi... Beş duyumuzda yaşıyoruz aslında. Dokunmak, koklamak e, bu bir parçası gerçekten. Evet. E, o şey tabii bir sürü insan bunu böyle... Niyeyse sadece bir kitap kokusu romantizmine indirgediği <gülüyor> için o bir dalga mevzuu oldu. <gülüyor> Geldik kitap kokusu, Ahmetçi kağıt gibi. kokusu, romantikleri diye. Böyle bir şey de oldu. Bunu da anlıyorum. Yani buna tepki duyulmasını da çok iyi anlıyorum. Ama bence bu kadar büyük tepkilere ve uç yerlere gitmeye gerek yok. Kim nerede nasıl rahat ediyorsa ne yapıyorsa onu yapar. Uzun bir seyahate çıkıyorsunuzdur. Dört kitap taşımak istemezsiniz Kindle atar. Çıkarsınız kolaylıktır. Doğru. Yani Doğru. bu Doğru. tamamen pratiklikle ilgili bir şey. Ben ikisini de kullanıyorum. İkisine de çok açığım. İkisini de varlığı için müteşekkirim. Evet yani birbirini yok eden yok etmek durumunda değil ikisi de. Kesinlikle değil. Yani mesela şimdi şeyi çok görüyoruz. Yurt dışında yaşayan artık biliyorsunuz çok fazla insan var Türkiye'den. E çıkan kitaplara kolayca ulaşmalarını sağlayan şey e-kitap veya sesli kitap. Yani bu anlamda çok mutlu oluyorlar. Çünkü buradaki kitapları birebir takip edebiliyorlar. Yoksa yurt dışına işte kargo vesaire bunlar zor şeyler. Çok Ve bu devirde şeyler, niye bununla uğraşalım? Aynen aynen. E, şimdi sesli kitap dedin aklıma yolda konuştuğumuz bir konu geldi. Mesela ben sesli kitap yani Kindle bana çok kullanışlı geliyor. Yani tabii ki kağıt kitapta okuyoruz ama Kindle da kullanıyoruz ama sesli kitabı bir türlü sınamadım. Sen de benzer bir şeyler söyledin. Evet. E, bunun bir Sebep var mı acaba? Yani... yani bu bence yine az önceki gibi şey biraz bizim bilgiyle ilişkilenme tarzımızla ilgili bir şey. Hani dedim ya görsellikle ilgili nasıl ilişki kurduğunuza bağlı diye. Bu da öyle bir şey. Ben de mesela hani ses, görüntü onların içine girmekte zorlanıyorum. Kendim okuyunca o dünyaya kendimi daha kolay kaptırıyorum. O yüzden benim öncelikli tercihim her zaman okumak. Ama okuyamıyorsam evet bir şeyler tabii ki dinlemeyi Dinlemekte. tercih edebilirim. Kimisi de tam aksine şey diyor. Birincisi belki zaten hakikaten o anda yani ellerinin boş olması imkansız yok... ...sürekli bir şeyler hazırlıyor... ...bir şeyler yapıyor... ...koşturuyor... ...ama dinleyebiliyor... ...bu onun için harika... ...kimisi için o daha cazip... ...onun hayal dünyasını... ...daha çok tetikliyor belki... ...dinleyerek kitabı edinmek... Ben Yine mesela ...dijital ortamda teriyorsan... bir şey okuduğum zaman... ...benden hemen uçuyor... ...ben de işte onu. aynı şekilde... ...dinlediğim zaman... ...yani ben evet. onun içine giremiyorum... ...ama evet. ya dijital ortam olsun... ...kağıt ortam olsun... ...bir sıkıntı yok... ...ama dinlediğim zaman... ...konsantre olup da... ...içine giremiyorum. Dinlediğim Sonuçta hepiniz şey... aslında gerçekten beyni bilgiyi farklı şekilde farklı, kabul ediyor, çalışıyor. farklı şekilde işliyor doğru. ve depoluyor. Evet, Önemli doğru. olan herkesin kendisine uyan şeyi bulması aslında. Çeşitlilik bu açıdan güzel. Doğru. Evet. Şimdi konudan konuya atladık. Birazcık şeye gelelim. Bu mundiye gelelim. Yönetici editörlüğe gelelim. Birazcık Berin anlatsana. Yani yönetici editör nedir? Yani ne iş yapar? bir yayın evinde? Yönetici editör biraz um, can yayınlarının geliştirmiş olduğu bir terim aslında. Yani her yayın evinde aynı uh, şekilde ifade edilmiyor olabilir. Genel olarak editör uh, diyeyim ben onu. Burada farklı olarak can yayınlarının yapısından kaynaklanan bir durum var. Belli diziler, markalar uh, yöneticilere sahip ama genel olarak editör ne yapar derseniz, yurt dışında farklı farklı editörler var. Türkiye'de genellikle hepsini birden editör diye, <gülüyor> diye. tarif ediyoruz. Bir seçici editörler vardır. Yani aslında baktığınızda hem yurtdaki dışı katalogları tarar. Hem yurt içinde e, doğru kitabı yazması için doğru kişileri bulandır bir yerden. Yani bir uzmanın bilgisinden faydalanılması gerektiğini fark ettiğinde aa şöyle bir kitap yapılabilir diyendir de daha böyle içerik geliştiren, bulan, eden. E, bir de bizzat metin üstünde de e, çalışılıyor yani baktığınızda. Hmm her metnin muhakkak ikinci bir göze ihtiyacı Arkadaşlar vardır. Bir ihtiyacı var Kesinlikle. Yani. Editörlerin yazdıklarının da <gülüyor> editing ihtiyacı, ihtiyacı vardır. Var. O açıdan değişen bir şey yok. Yani birisinin onun üstünde bir editleme yapması lazım. Ee, çok doğal bir şey çünkü bazen çok açık ifade ettiğimiz düşündüğümüz bir cümleyi edememiş olabiliriz ya burada ne demek istediğini anlamadım diyordur biri bu konuda mesela böyle biraz şey bazen e, insanlar gurur yapabiliyor ama hiç buna gerek yok yani herkesin aslında ikinci bir göze sahip olması bence bir şanstır. Birinin görüp değerlendirmesi vakit ayırması yani Normal hayatta da işte hikaye yazıyordur Bir arkadaşınız okursa mutlu olursunuz Üstüne bir geri bildirim yani, verirse doğru, aynı doğru. şey Hele bu tip böyle sanatsal işlerde çok daha önemli İkinci göz üçüncü göz çok farklı bir şey söylüyor Biri geliyor bir anda evet. Bakıyorsun beynin başka türlü çalışmaya başlıyor Mutlaka, mutlaka. Evet, yani ben Bazen şey... ben çok da şaşırıyorum Aa, bu böyle anlaşılabilir miymiş diyorum hiç Aa. aklıma bile gelmiyor o cümlenin öyle tınlayabileceği Aa, demek böylemiş tamam iyi ifade edememişim o zaman kendini yeterince açık değilmiş böyle değiştireyim diyorum yani yazmakla ilişkisi olanlar için aslında bu hakikaten elzem bir şey bunun dışında bir de tabii daha danışmanlık gibi o da teknik olarak editörlüğün içinde diyelim ki bir tarihi roman yazdınız ...kendinizce çok güzel bir kurgu da yaptınız... ...ama orada tarihi olarak... ...denk düşmeyen şeyler olur. Hmm. İşte, e, siz ne bileyim... ...1800'lerin sonundasınızdır... E, ...ve karakter o yıllarda henüz olmayan bir, bir aleti kullanır, kullanıyor bir de. şey yapar. Kol saati kullanıyor. Falan yani böyle şeylere birinin bakması gerekebilir. Her şey doğru mu? O bina orada var mıydı o yıl? Belki yoktu. Evet. Belki sadece bir yılla fark etmediniz. Yani aşağı yukarı dönem tutuyor diye. Her neyse. E, bunlar da yine içeriye yönelik müdahaleler. Normalde bir editör tabi okurken bunları da fark etmeye çalışır. Çok bir de şey. tavsiyelerde bulunabilir. Yani anlamı akıcılaştırmak için veya aha, tam bu sizin konunuza çok uygun şöyle bir kitap var orada sizin işinize eğebilecek bilgiler var bir göz atın isterseniz der hmm. tam az önce dediğiniz gibi yepyeni bir şey açılır kafanızda çok yani bunların hepsi birden yapılan şeyler bu tabii ki yazarın da karşılıklı konuşmaya açık olmasıyla evet, ilgili evet. bir şey. Şimdi o konuya geleceğim hemen bir parça arasında gidelim ee, iki tane sorum daha var bu yayın dünyası ile ilgili <gülüyor> parçadan sonra onları sormak isterim. Bana ham soracağım. Sana da soruyoruz. Olma. Sana da sorarız Bana kim geleceğini sor şimdi. Kim gelecek onu söyle. Ya Suha Redman kuartette gelecek. gelecek. Dialog diyeceğiz. Parşadan sonra birlikteyiz. sevgili laflayacağız dinleyicileri. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bu akşamki konumuz sevgili Merin Sever. Yayın dünyası dedik, editörlük dedik. Aklımızda tabii bu konuyla ilgili birkaç tane soru var. Bunlardan bir tanesi de şu. Birazcık sohbet etme program arasında, sorular arasında fırsatımız oldu ama çok da nihai kararı veremedik. Şimdi bir yazar size bir yazısıyla veya bir kitabıyla geldiği zaman sizin bunu edit ediyor olmanıza nasıl yaklaşıyor yani çok ya bu ben bunu yazdım sana ne mi diyor, mı diyor dokundurmam bundan? mı diyor yoksa daha açık gelip de ya bunun bir hakikaten bir edite ihtiyacı var mı bir bakar mısınız mı diyor nasıl o ilişkiler yürüyor e, bu tamamen aslında tabi her kişi de değişecek bir şey ama e, genel olarak benim başıma gelen pek olumsuz bir şey olmadı bu konuda. Biraz belki güven verebilmekle de ilgili. Yani bir insan siz dan diye şurası olmamış burayı değiştir derseniz tabii ki çok hoş bir tepki almayacaksınız değil bu mi? Bu edebiyat dışı olmasının biz şey olabilir mi bununla ilgisi Edebiyatta mi? da bu geçerli edebiyatta ama doğru. Edebiyatta biraz daha duygusal bir alan. Orada belki e, belki de çoğu zaman otobiyografik öğelerde de işin içine giriyor veya bir derdi var. İnsan bir derdi olduğu için yazar zaten hani bir derdi var ve ona odaklanmak istiyor. E, o esnada belki form, anlatı, onları çok e, düşünmek istemiyor olabilir ikinci planda olabilir. E, içeriye daha çok odaklanmış olabilir ama. Doğru formda anlatılabilmesi aslında her şeyi çok daha okunur kılıyor. Bu anlamda evet edebiyat dışı biraz daha açık oluyor. Bunu söyleyebilirim ama yine de bu kişinin kendisiyle ilgili genellikle öncesinde bir rahat rahat konuşulabiliyorsa... ...işler çok güzel gidiyor. Hatta için çoğu zaman çok teşekkür aldım ve bu beni hmm, çok mutlu etti. Ne güzel bir şey söylediniz. Çok güzel oldu bu dokunuş. Ya burayı nasıl yapacağımı tam bilemiyorum. Sizce nasıl yapalım dediğinde ve yardımcı olabildiğimde inanılmaz mutlu oluyorum. Bu zaten... Ee, bu şekilde bir tatmin hissetmeden yapılabilecek bir iş şey değil. değil. O kadar mekanik bir şey değil. Çünkü her kitap bambaşka, her insan bambaşka ve çok birebir bir ilişki kuruyoruz. Yani şüphesiz her iş e, belli bir insan ilişkisi gerektiriyor ama bazı şeyler böyle içeriye dair olduğunda çok daha hassas yerlere de dokunabiliyor. O yüzden şahsi ilişkinizi doğru bir yerden kurmak, doğru bir dille iletişim kurmak biraz daha önem kazanıyor, kazanıyor. diyebilirim. Doğru. Şimdi ben bir soru daha soracaktım ama senin konuştuklarını söylediklerinde birazcık düşününce bir soru daha aklıma geldi. Bu ilk gelen metinle çıkan metin veya kitaplaşan basılan metin arasında ne kadar bir hani böyle bir çok averaj bir yüzde <gülüyor> verebilir misin? Yani yüzde mi değişir yüzde üç mü değişir? Yüzde 3 kadar az olmaz genelde, genellikle daha fazla daha olduğunu fazla söyleyebilirim değişiyor. ama tabi bu da yine metnine bağlı ha. ama e, epeyce değişiklik olabiliyor yani en basit her şeyi bir kenara koysanız cümle yapılarında hem gramer değişiklikleri hem dediğim gibi anlatımı akıcılaştırmaya yönelik tavsiyelerle değişiklikler oluyor e bir de bazen şey var ya her şey önünüze yazılmış gelmiyor ki birlikte Şimdi hani yazar koçu diyorlar tam ne demek ben de hala anlayabilmiş <gülüyor> değilim ama e, bazen birlikte geliştirdiğiniz dosyalar oluyor yani bir fikir var ama henüz e, bir omurgası yok katı halde bu fikri nasıl işleyelim bunu en iyi nasıl anlatırız e, dediğimiz konular oluyor. E şöyle anlatalım, şöyle bir form olsun, böyle bölümleyelim, böyle aksın deyip zaten beraber oluşturuyoruz. Hmm. Ya da yazarın bir fikri var. Ben de bir atıyorum yüzde yirmi, yüzde otuz katkıda evet. bulunuyorum. Kitabına göre e, değişiyor yani bunlar. Ama evet. çok da az değil diye anlıyorum. Çok az değil. Çok az e, az değil e, ya en azından şöyle bir şey var belki de. Ben bu açıdan biraz e, şanslıydım. Çalıştığım yerlerdeki e, yazarlarda genellikle iyi bir yayıneviyle çalıştığının farkında ve bu önerilerin aslında kıymetli olduğunun da farkında, farkında. olan insanlardır. Kendisine artı değer katacağını. Evet, tabii, tabii, tabii, Çok tabii, güzel tabii. öneriler. Çok teşekkür ederim. Ne kadar tabii ince ki. düşünmüşsünüz üstüne ne kadar çalışmışsınız yani diye Bimodan geri dönüşler iyi kitap aldım. Yani çıkması yani ortaya. Tabii ki. Çünkü de, iyi evet. kitap çıktığında üstünde yazan isim tabii e, ki. yani aslında yazar sonuçta. Dünyaya kaç kişi doğru. bakar ki yani bunu kim işte. Doğru. O da doğru. Bir, bir son sorum var Ahmet müsaade tamam, edersen. Abi, İki dedim, üç ee, Şimdi biraz önce sen de söyledin parçadan önce konuşurken bir kitap yazılırken aslında arka planda yürüyen çok farklı bilgiler, çok farklı belki de yazarın hakim olmadığı bir takım konular da var. Hı -hı. Şimdi benim son zamanlarda okuduğum şöyle bir şey var. İşte diyor ki yani bir, bir herhangi bir roman daha çok belki bu edebiyat için geçerli ama çok ciddi bir ekip çalışması var yani bunun arkasında. Yani Bazılarında evet. Yani adam tek başına oturup da hani bizim böyle işte eski klasik önünde daktilo mum ışığında, kitap yazmıyor. Yani belki onun arkasında 30 kişi var. Yani kitap kokusunda kitaba, kitaba bir aslında girdisi olan yani araştırmacısından tut şeyinden tut. Yani hakikaten bu iş böyle mi yürüyor? Ee, çoğunlukla değil, çoğunlukla aslında yine yazmak çok kişisel bir deneyim halinde ilerliyor ama bilhassa proje kitaplar böyle şey e, çok satar bestseller dediğimiz kitaplarda böyle bir şey var ne bileyim Harari'nin kitabından bahsediyorsanız evet orada hakikaten bir sürü araştırmasını yapan bilgisini toplayan getiren götüren şey var ya da işte ne bileyim Harry Potter e, dizisi için bu çok konuşulan bir şeydi kitap dizisi için çünkü farklı mitolojik öğeler var mesela içinde çok da güzel yedirilmiş yani bunları araştıran bulan getiren bakan birlikte fikir üreten e, en başta öyle başlamamıştı bir kadın yazmaya ama sonrasında öyle bir şey evrilmiş evet böyle kitaplar var ama bunlar toplama vurulduğunda epey küçük bir yüz de. Tabii ki eşinden dostundan fikir alıyordur. Yani dediğim gibi işte en basit bir öykü yazsanız güvendiğiniz bir arkadaşınıza gösterebilirsiniz. Onun gibi fikir alan, bir şey soran, romanda bir kahraman vardır. İşte az önce ne dedik? Terzilik dedik. Bir arkadaşına gider ya sen anlıyorsun bana biraz bilgi versen yani karakterini daha bir ete kemiğe büründürmek için araştırmasını yapar fikir alır ama bu şey değil yani bir konsey kurduk otuz kişi birlikte yazıyoruz gibi tabii, bir şey tabii, olmaz yok, o tabii. Bu anlamda söylemedim yani şunun için soruyorum. Mesela... Atıyorum işte Orhan Pamuk'un veya ne bileyim işte Ahmet Ümit'in falan kitaplarını okuduğun zaman sanki böyle bir kişi yazmış da. Yani arkada bir işte bunun içinde senin söylediğin gibi mitoloji de var, psikoloji de var, sosyoloji de var, antropoloji de var, antropoloji de var felsefe de var. Yani bir yazarın bütün bu konuların hepsine hakim olduğunu ben hani... Olanlar var inanılmaz e, e, tamam, yazarlar o var o gerçekten. Zaman, o, o zaman yani mesela onlar, şöyle evet. söyleyeyim. <gülüyor> <gülüyor> Vedat Ozan'ın kitaplarını çok severim. Vedat Ozan böyle çok hayranlıkla izlediğim biri. Şey. Koku kitapları Evet mesela dört cilt bakın evet. evet her biri başka bir şey. Birinde parfüm tarihi var, birinde kültür tarihi, birinde yemek tarihi. Sık sık hani bilimsel bir sürü atıf giriyor. Zaman zaman moda tarihi işin içine giriyor. Hı. Bir insan bunların hepsini bilebilir mi diyorsunuz? Biliyor yani Biliyor, ne oluyor? Evet, o, o böyle o Böyle insanlar da var. <gülüyor> <lazım>. evet, <gülüyor> evet. evet Ahmetciğim söz sende. <gülüyor> ben şeyi merak ettim. Şimdi sen ilk sorduğun soru da bu yüzde kaç değişiyor dedin. Edit edildiği zaman yüzde kaç değişiyor? Hmm. Ben de bir şeyler yazıyordum. Yazıyorum da hala. Fakat bunu kimseye göstermedim. Bu geçenlerde böyle birkaç arkadaşımla beraberken bir ya bak bir arkadaşım bir şey yazmış. Nedir bu? Oku dedim. O okudu. Aa çok güzelmiş. Dedi. Kim yazdı dedim. Bir tane arkadaşım yazmış. Bana gönderdi dedim. <gülüyor> <gülüyor> ben yazdım dedim hmm. Böyle başladı. Şimdiye yollu onları. Hayır, şimdi <gülüyor> sevgilinlerine göndereceğim bir tanesini. Acaba yüzde mü değişecek? Yüzde olmaz. 90 da idare seni andırıyor. değişmesi şu demek. ...diyebilirsin ki sevgini Ahmet görselim... ...lütfen bir daha yazma bundan sonra... <gülüyor> ...o yüzde yüzü değişecek demek. Ki. Şöyle söyleyeyim... E, ...kesinlikle yazmamız gereken bir insan var mıdır... ...dünya üstünde Hı. bilmiyorum ama... hani ...çok e, azimli olan insanlar tabii ki vardır... ...ama bu da bir yandan yanlış bir şey değil çünkü... E, ...yazmak hep çok ilhamla ilişkilendiriliyor... Hı. ...ama yazmak aslında bir zanaat... ...insan Hı. yazmayı öğreniyor... ...tabii ki bazılarımız daha yetenekliyiz... ...kelimeleri Hı. kullanmaya... E, ...güzel bağlamlara yerleştirmeye vesaire... ...bunu e, o hediye kısmını kenara bırakıyorum Allah vergisi denir ya hani o kısmı kenara bırakıyorum ama herkes yazmayı öğrenir yazdıkça daha iyi yazar okudukça tabii ki en çok aslında iyi yazar Ha bu böyle falan insan kötü kitaplardan da öğrenir bunu böyle yapmamalıyım diye iyi kitaplardan zaten öğrenir e, bu kısmı bence çok e, Nasıl diyeyim göz ardı ediliyor Yani her şeyde olduğu gibi yazmayı Öğrenmekte bir çaba bir emek gerektiriyor Vakit ayırmak denemek yapmak bozmak Evet bazen 50 sayfa yazıp yırtmak Her neyse artık silmek gerçi yırtmıyoruz <gülüyor> ama hani Bunların hepsi gerekiyor e, Böyle düşünmek gerek Belki de evet azmi sayesinde Çok iyi bir yazar olabilir biri Evet Evet Evet ben bu şansım bir deneyeceğim, bir göndereceğim. Bir, bir bakayım. Gönder Çünkü gönder. Anolim olarak gönder bakalım. Benim kafamda hep şöyle bir şey vardı. Bir fotoğraf üzerine yazı yazmak vardı. Hı hı. Aa, bu fotoğrafın sende bıraktığı etki farklı. Etki. Ben görme biçimleri. Farklı, görme Değil. biçimleri falan filan. Ama çok kötü şeyler yazdım Değil. herhalde ki. <gülüyor> <gülüyor> Göreceğiz bakalım. Yüzde kaçının değişeceğini çok merak ediyorum. <gülüyor> Deneyeceğiz. Peki e, Suzi Ariolli'den gelsin eski standartlardan bir köşe. Evet. Kaçıyor. My Funny Valentine. Dinliyoruz. My funny Valentine Sweet comic Valentine you make me smile You're my favorite work of art Is your figure Akşamlar Lafli Cazinicilere sevgili Merin severe konuk ediyoruz bu akşam. Atilla Aygün'in bardaklarımızın boşluğunun farkındaysan eğer bir iyilik yaparsan hepimize. <gülüyor> ya bu evet, yavaş çıktı bu akşamki ekip. Ekip yavaş çıktı. Şimdi yayıncılıktan bahsettik de burada notların içinde Metis'in Gaflet kitabı diye bir kitap var. <Gülüyor> Buraya bir yelkenimizi açalım mı? Nereye gidecek, götürecek bizi. <gülüyor> açalım. E, Gaflet benim yer almaktan çok mutlu olduğum e, bir kitap. E, Türkçe Edebiyat'ın cinsiyetçi sinir uçları e, alt başlığı var modern Türkçe Edebiyat'ın. Çünkü e, birçok açıdan eleştirebilirsiniz tabii ki. Edebiyat eleştirisi bir sürü farklı vizyonla yapılabilir. Bundaki e, feminist eleştiri metodunu e, benimsemiş e, kişileri bir araya de Ortak özelliği diyebilirim. E, her yazar tabii ki farklı e, yazarları ele aldı. Ben Kemal Tahir'i incelemiştim. E, çünkü biraz da bir şey, bunu da söylüyorum ara ara. Elinde çekiç olan her şeyi çivi olarak görür. <gülüyor> Çok iyi bir şey değil aslında bu ama ister istemez oluyor. Tabii ki ben de siyaset bilimci e, Merceğiyle, orada aldığım bilgiler ışığında bakıyorum birçok şeye. Ee, bir yandan da evet kendimi uzun yıllardır feminist olarak tanımlıyorum. Aktif olarak feminist teori okumaya, hep kendimi güncellemeye de dikkat ediyorum. Ee, bir yazı yazmıştım Kayrım 4'e. Bir dosya konusuydu. Aylak adamın görmezden gelinen erkekliği diye. Sonra sevgili Sema Kaygusuz yazıyı görmüş ve bana ulaştım. Elin tam böyle bir e, kitap hazırlıyoruz. Yani e, çok bilinen romanlarda olabilir, çok bilinen yazarlarda olabilir. Çok ünlüdür ama hiç bu perspektiften belki eleştirilmemiştir. E, böyle bir şeyde yer almak ister misin diye. Tabii havalara uçtum. Gerçekten Hı. çok sevindim. Ve o günlerde de şeyi düşünüyordum. Kemal Tahir'i yeniden bir okusam. E, çünkü çok büyük romancılardan biridir. Ama aynı zamanda bence açık bir kadın düşmanı, şahsi fikrim. <gülüyor> Çünkü böyle saplantılı derecede dönüp dönüp tekrarladığı şeyler vardır. Tabii hep şey sorulur, yani ne biliyorsunuz o bir karakter yaratıyor. Ya. Evet bir karakter yaratıyor ama yazarın kendi sesi de duyuluyor. <gülüyor> yani onun kitaplarında özellikle belirgin ve döne döne işlediği temalar var. yani bir, bir romanını okusanız tabii ki çok aşırı yorumlamak gibi gelebilir ama... ...bir de en nihayetinde düşündüğümüz zaman birçok şey zaten yazarın da farkında olmadan dışarı vuruyor kendisini doğru, yazıda doğru. kelime seçimleri yani o karakteri niye öyle yarattığı da zaten bir şey gösteriyor olabilir ama tabi bunu biraz daha e, dediğim gibi bütün kitaplarını okuyarak dönemine bakarak e, tabi işte varsa mektup günlük yazışma vesaire onlara da bakarak değerlendirmek gerekiyor ben de e, öyle bir ile yer almıştım Devlet Ana ve Kurt Kanunu'nu merkezine alan bir yazı. Beni hakikaten çok mutlu etmişti. Çok güzel, kıymetli bir derleme oldu. Deniz Gündoğan, İbrişim ve Sema Kaygusuz'un derlediği bir kitaptı. Bir de şey tabii hoşuma da gitmişti. Sonuçta ben bir edebiyatçı değilim ama bir edebiyat eleştirisi bir sürü farklı açıdan yapılabilir. Ben de bunu bu açıdan yaptım. Yoksa tabii ki bir edebiyatçı farklı teorilerle belki onu ele alırdı. Ben daha siyasi, politik, feminist bir yönden ele almış oldum. Çok güzel. Eline sağlık, emeğine sağlık. Çok teşekkür ederim. Evet, edinmeyen varsa gaflete eline geçirsin. Evet. Gaflete düşmeyin. Şimdi bir kitaptan başka bir kitaba geçeceğiz, daha güncel bir kitaba geleceğiz. Bu İBB yayınlarından geçmişten günümüze İstanbul lezzetleri diye çok bir altay falan filtürü. oldu mu? Bir sene. Bir sene tam, oldu. Tam bir sene tam oldu. Bir sene oldu. Hı -hı. O, yani bence ben o kitabı elime alıp bir şöyle bir göz attım. Çok çok değerli, çok kıymetli bir yapıt. Çok teşekkürler. Senin çok büyük bir emeğin var. Birazcık istersen oradan bahsedelim. Önce şeyi söyleyeyim. Beni çok mutlu etti çünkü geçen hafta haberi geldi. Yemek tarihi, yemek kültürü her açıdan ele alan kitaplar için önemli bir ödül var. ...Gurman Awards diye bu uluslararası... ...bir ödül. Ödül komitesinin... ...başındaki isim de Quantro. Bildiğiniz Quantro likörlerinin ailesinin... ...artık bilmem kaçıncı <gülüyor> kuşak iyi. temsilcisi... ...böyle bir yeme içme ödülleri. Yani yeme kısmı var, içme kısmı var. Ve altında farklı farklı başlıklar var... ...temalarına göre. Geçmişten günümüzde İstanbul Lezzetleri de... ...orada winner... ...etiketini kazanan diyeyim... ...kitaplardan biri oldu, kazananlardan biri oldu. Ve beni çok mutlu etti. Çünkü... Dünyanın her yerinden kitapların katıldığı bir yeri İstanbul'un adının o listede yazdığını görmek çok tarifsiz bir his verdi içime. Çünkü benim bu kitapta da yapmaya çalıştığım şeydi. Ben İstanbul'u inanılmaz seviyorum. Yani şehirle gerçekten çok kişisel bir bağım var. Bazen bunu çok anlaşılamadığını hissediyorum. <gülüyor> hani anlatırken insanlara yani bu kadar sevecek nesi var berbat lanet bir şehir diyor. Yok ya ben katılıyorum sana. Ya bir de şu da olabilir. Herkes sevmek zorunda değil. değil yani Bu aşık olmak gibi bir şey işte. O adama niye ben aşık olduğumda Aynen. başkası aşık olmadı. Demek ki ben farklı bir şey görüyorum. O yüzden sevmeyeni çok iyi anlıyorum. Yani sevmeyeni nasıl sevmezsin falan demek aklımın ucundan geçmez ama demek ki benim farklı bir ilişkim var diyorum. Ve em, İstanbul için bir şey yapabilmek böyle bana hep Sanki onun bana verdiklerini geri ödemenin küçük bir yoluymuş gibi hissettiriyor Çünkü İstanbul Şimdi, bana çok şey öğretti. O cümleyi koruyacaktım. Eğer İstanbul'u seviyorsan İstanbul'dan besleniyorsun. besleniyorsun. Kesinlikle evet. besleniyorum. Hem de çok fena evet, besleniyorum. Bu da bütün Doğru. bu beslenmenin geri verişi. Evet, evet, evet. evet. Şimdi bir de ayrı bir beslenmeye geleceğiz bir dahaki soruda ama bu kitabın çıkış noktası ne? Ee, bu kitap şöyle oldu. Ee, sevgili e, Vahit dedi ki... E, bir yemek kültürü kitabı hazırlamak istiyoruz. Ee, İstanbul Belediyesi harika kitaplar çıkarıyor bu arada. Evet. Bakmayan varsa kesinlikle baksın. Mesela en son bir eğlence hayatı ile ilgili kitap çıkarlar. O kadar hoşuma gitti ki şahane fotoğraflar, şahane, şahane. bilgiler, Tünelde çok, çok güzel. güzel bir mağazaları var. Bir sürü yerde var. Evet. Artık epeyce açıldı. Hatta o çirkin Mecidiye Köy Meydanı artık Meydana. böyle düzenlendi. Evet. Harika evet. bir kitapçı çok oldu. Oldum. Mesela çok ıı, mutlu etti. Ee, ben de dedim tamam olur ama bu pek bildiğimiz klasik anlamda yemek kültürü kitabı olmayacak. E nasıl bir şey olacak dedi. Şimdi şeyden bir kere hiç hoşlanmıyorum. Böyle bir çok elit bir yerden konumlandırılan bir İstanbulluluk kimliği var. Tam da işte test konum, kimlik inşası <gülüyor> bir nevi onun şeyi oldu, uygulaması oldu gibi. Ben İstanbul'un İstanbullulara ait olduğunu düşünüyorum. Burada mı doğmuş, beni ilgilendirmiyor, hmm. yedi göbek olmak zorunda değil. Yani bana kafatası ölçmek kadar manasız geliyor bu devirde. Eğer biri tıpkı benim gibi İstanbul'da yaşamaktan bu kadar mutlu hissediyorsa, kendini buraya ait hissediyorsa, aldığı kadar vermek istiyorsa... Bence en şahane İstanbul'udur. Çok, doğru, çok doğru. Evet, ne güzel. O yüzden İstanbul gastronomisi üzerine odaklanırken ben de şunu düşündüm. Yani sanki bir İstanbul mutfağı var, o böyle donmuş, kalmış, hep herkes onunla besleniyormuş gibi bir intiba var ya. Kim her gün zeytinyağlı enginar yiyor, böyle bir beslenme tarzı yok. <gülüyor> evet, lahmacun da yiyoruz, pide de yiyoruz. Ne bileyim işte muhlamayı öğrendik, sevdik yiyoruz ya da ne varsa. İstanbul zaten tarih boyu böyle oluştu. Yani bugün İstanbul mutfağına ait gördüğümüz birçok yemek kazısak altından taş çatlasa 200 yıl falan çıkıyor birçoğu için. Hatta bilakis 500 yıl önceki yemekleri hiç kimse bilmiyor. Kim evinde mutancanağı yapıyor yani? Kaç kişi bunu yiyor olabilir? Ben de bunu düşünüp öyle bir kitap tasarlamak istedim. istedim ki yani İstanbul'da belli başlı etkileri görülen kişiler anlatsın Evet İstanbul'da ciddi bir boşnak mutfağı etkisinden bahsediyorsak, evet bunu da konuşalım. Karadeniz mutfağından buraya neler girmiş, bunu da konuşalım. İşte evet Antep'ten neler Hatadan kabullenilmiş, ne Hatay'dan ne geldi, evet, bunları da konuşalım. Yani bunların hepsinin aslında İstanbul sofrasını nasıl oluşturduğunu, o sofrada neler olduğunu konuşalım istedim. Zaten köprü olması dolayısıyla bütün bunların olması bu mutfağı zenginleştiriyor. Evet yani yoksa zaten 3 malzemeli ya her şeyin aynı yani, yani. üç malzeme etrafına döndüğü bir yer olurdu burası. Şimdi benim en çok hoşuma giden şeylerden bir tanesi bu kitaptı. Bir kere bu, bu kitap bir tarif kitabı değil. Hiç değil bir tane bile tarif yok bu içinde. Bu kitap bir felsefe bir kültür bir tarih bir bakış açısı. Bir bakış açısı. O benim çok hoşuma gitti. Çünkü bugün elinize çok büyük ihtimalle hani herhangi bir kitapçıya gidip de bir yemek bölümüne gittiğiniz zaman %90 tarif kitabı görüyorsunuz. Maalesef. Bunlar çok bir şey ifade etmiyor. Ama senin yaptığın işin ve bu sonuçta çıkan İBB'nin İBB yayınlarından çıkan geçmişten günümüze İstanbul lezzetleri kitabı çok başlı başına bir kültür kitabı gibi ...adlediyorum ve çok kıymetli olduğunu düşünüyorum çok teşekkürler. Yani benim de istediğim aslında tam bir kültür kitabı olmasıydı. Çünkü bir de şöyle bir şey var. Yemek hep çok gündelik ve çok ihtiyaçları yönelik bir şey ya. O yüzden çok göz ardı edilen bir alan. Hatta bazen hor görülen bir alan. Halbuki bence her şeyi yemek üstünden okumak ve anlatmak mümkün. Doğru. Ben size yemeğin cinsiyet politikalarını da anlatabilirim. Yemeğin kimlik politikalarını da anlatabilirim. Yani her şeyi yemek üstünden okuyabilirsiniz eğer o gözle bakmak isterseniz, o mercekle bakmak isterseniz. Doğru, istersiniz. doğru. Çok doğru. enteresan bir kitap okumuştum. Yıllar önce herhalde. World History in Six glasses diye. Sen büyük ihtimalle biliyorsundur. <gülüyor> evet, çok yani ünlü bir işte kitap, çok güzel bir kitap. viski üzerinden adam bütün dünya tarihini gözler önüne seriyor. Bu da bence hani bu konuda yapılmış, belki de Türkiye'de en kıymetli işlerden bir tanesi olarak düşünüyorum. Çok teşekkür ederim. Yani bunu e, duymak beni mutlu etti. Şimdi şöyle bir şey Hoş var, bir böyle iş. bir konu vardır konuşurken. Bundan 40 sene evvel İstanbul'da lahmacun yoktu. Evet, farklı bir kültür geldi ve onunla harmanlandı. Bugün onun da sayısı çok fazla. Bunu da reddetmeyelim. Tüm bu ki. kültürel kitapların da zaten senin de orada söylemek istediğin cümle bu. Evet, kesinlikle. Yani, bu neden kötü bir şey evet, olsun ki? Kim için kötü olsun? Evet, dharma şey girdi. Yani. Yani. Evet benim çocukluğumda da yoktu. iki tane yer vardı belki lahmacun yiyeceğimiz. Ama şu anda çok daha fazla. E bu da bir farklı. gerçek ve bu da bir kültürün bir parçası yani. O Ama bak zaten bu İstanbul'un değişimini de şey, bunun üzerine şey diyorsun. Evet evet. Yani diyorsun. o işte yani. donup kalmış bir şeye yapışmaya çalışmak bana o anlamda evet. tuhaf geliyor. Ki daha tuhaf olan bunları çok eleştiren insanların ne kadarı gerçekten o zaman bir şeyleri yaşatmak için çaba sarf ediyor ondan da emin değilmişim. Ben mesela değişimin ne olduğunu anlamaya çalışıyorum ama bir yandan baktığımda birçok kişinin bilmediği İstanbul lezzetlerini ben biliyorum ben alıyorum ben yiyorum ben pişiriyorum ha demek ki bu ikisi birbiriyle çelişen şeyler olmak zorunda değil benim hem yenileri deneyip hem sevdiklerimi tutup ki, devam edebilirim ki. %100 katılıyorum sana evet ya benim bir çok kısa bir şeyim var Beyoğlu'na giderdik eskiden Asmalı mescide hı hı. bir sürü farklı meyhane vardı benim gençliğimde ve hepsinin lezzetleri farklıydı <gülüyor> <gülüyor> bundan bir <gülüyor> şey epey evvel epeydir Öyle, gitmiyordum tabii. yani Fabrikalar pandemiden yani. sonra gittiğimde evet Atilla aynı pandemiden sonra gittiğimde birkaç yerde yemek yedim bütün lezzetler aynı çünkü hepsi artık e, malzemeleri daha doğrusu mezeleri, mezeleri hatta özellikle, hazır, özellikle. Evet, mezeler, hazır alıyorlar mesela. endüstriyelleşmiş tatlar bunlar tabii evet. ki ama bir yandan e, yani ben gerçek bir beyoğlu ağaçıyım aynı zamanda bütün e, ergenliğimden itibaren Hı. hayatım orada geçti orada oturuyorum aynı zamanda ee, sürekli orada olunca tabi insan farklı yerlerde en azından bulabiliyor. Şimdi her yer öyle de değil. değil Hepsini tabi. aynı kefeye koymak istemiyorum. Şundan dolayı hala bence klasik meyhane kültürünün en iyi yaşadığı yer aslında Beyoğlu. Beyoğlu. Yani ne bileyim e, Fıtçın'a gidersiniz mesela. Fıtçın'da çerkez yemekleri vardır ama aynı zamanda şahane zeytinyağlılar da vardır ve hiç endüstriyel değildir çünkü evet. kendileri yaparlar. Da, evet, ya da işte Asmalı Aretin yerine yani, gidersiniz. Gidir, evet. evet hani kendisi mezeci olan insanlar yani başında duran dikkat eden insanlar hala çok güzel şeyler çıkıyor. İşte Asmalı Cavit evet. herkesin o anlamda yine bildiği takdir ettiği evet. yer. Baktığınızda güzel örnekler gene e, oralardan Seçici çıkıyor. Seçici olmak bu, lazım biraz herhalde. Artık e, kesinlikle. Kesinlikle ki bu arada şeyi de söyleyeyim. Burada ilk kriter kesinlikle fiyat değil. Yani bazı şey diye düşünebilir. Ya parasını verdikten sonra iyisi bulunur. Yok, Bilakis yok, yok, bunlar genellikle daha makul fiyatlı kesin, yerler diğerlerinden. Kesin katılıyorum sana. Tabii evet. parasını verdikten sonra sen daha restoranın kapısına gelmeden beş kişi arabanın üzerine atlayıp kapıyı açar. <gülüyor> restoranlar <gülüyor> yani. da var onlardan bahsedeceğiz. Evet işte oralar bakalım. başka evet, bizim, bizim şeylerimiz. Başka bir dünya. Değil. Başka, başka bir dünya, dünya evet. Atilla. parça kimden gelsin? James Carter'dan gelsin. Round Midnight diyelim. Dinliyoruz. Merhaba, merhaba. Programın ortalarına geldik. Sonuna gelmek istemiyoruz. Merin severi misafir ediyoruz. Yeme içmeye gönül verenlerle birlikte. Bir yandan da yiyoruz, içiyoruz. Aynen. Şimdi konuk Merin olunca tabii yeme içmeden vazgeçemiyoruz. Kitaplar dedik ama bol bol da yeme içme konuşacağız. bu yedirdiğimiz içirdiklerimizle memnun edebildik mi bilemiyoruz. Bu beni artık çok geliyor. Şöyle bir şey oldu. Kitap Vallahi çıkana bir şey içmiyor, kadar. Ben onu söyleyebilirim. <gülüyor> Kitap çıkana kadar arkadaşım, eşim, dostum her zaman neyse oydu. Bir anda böyle kitap çıktıktan sonra şey oldu. Şimdi bir yere gideceğim diyeceğim ama sen beğenir misin bilmiyorum. Ya Bir şey yaptım ama bilmem beğenir misin. Ya üç gün öncesinde de ben bendim yine ben o beni beğenmiyordum o zaman şey da mi? beğenmiyordum evet. ya da neyse. Aynen. Ki Yani bence böyle konularda hep orantılı düşünmek lazım. Evet orantılı kuvvet kullanarak şimdi soracağız. <gülüyor> bir İstanbul mutfağını bakalım. Evet abi. İstanbul mutfağı. Oradan Neredeydi, sordur. nereye geldi, nereye gidiyor sence? Ee, bir dı İstanbul mutfağı olduğuna zaten inanmıyorum az önce de dediğim gibi. Yani hangi dönemin İstanbul mutfağı? Yani Bizans dönemiyle ne bileyim 1900'lerin başındaki biri olabilir mi? Tabii ki olamaz. Ee, ama temel olarak şeyi söyleyebilirim. İstanbul'un tabii belli başlı bazı özellikleri var. Birincisi boğaz balıkları. Çok İstanbul'a has bir şey. Evet. Atıyorum balık kültürü İzmir'de de olmasına rağmen İzmir'de doğal olarak bir lakarda göremezsiniz. Çünkü Karadeniz'e gidip açılmış, yağlanmış, dönmüş bir torikten bahsediyoruz mesela orada. Tabii ki başka benzer teknikler, salamura etme, kürleme yöntemleri vesaire şüphesiz var ama boğaz balıkları İstanbul'un özel bir şeyi. Eskiden balık pastırması yoktu. Ben şimdi yeni keşfettim <gülüyor> balık pastırması. <gülüyor> Modern, modern somon çağ... pastırma hoşuma gidiyor yalnız. Evet. Yani bence güzel bir uyarlama. Güzel bir uyarlama evet. evet. Sakya, böyle şeyleri işte çok seviyorum. Tam bu zenginleşme dediğimiz şey böyle böyle gelişiyor. Niye bunları adapt etmeyeyim? Bir örnek veriyordum böyle birkaç yemek etkinliğinde. Mezelerden bahsettim özellikle. Ve şey dedim bundan belki 15-20 sene sonra insanlar ya annem o kadar güzel bir avokado mezesi yapardı ki diyecekler <gülüyor> ve sizin gülesiniz gelecek ama bu çok doğru bu çok gerçek okay, tam da şeyle anlatıyordum işte bugün sorsanız birine en klasik yemek muhtemelen şey der kuru fasulye pilav yanında turşu soğan yani baktığınızda herkesin bildiği bir şey İyi de kuru fasulyenin tarihi o kadar yeni ki baktığımızda. Zaten e, Amerika'nın keşfiyle evet. geliyor. Geldiğinde de öyle hemen şimdiki salçalı hale gelmiyor. Çünkü salça için biliyorsunuz domates, biber lazım. E, domates, biber de oradan geliyor. Hatta ilk başta zehirli deniyor falan. Tabii yeşiliyle <gülüyor> yemeği yapılıyor ki hala bu arada e, pirinçli yeşil yemeği yapılır yani o günlerden kalan bir alışkanlık olarak. Ama yani baktığınızda domatesin, biberin, salçanın e, işte bu kadar yaygınlaşması, kuru fasulyeye girmesi yani 1850'lerden önce olabilecek yakın... şey değil. Değil, bu kadar yakınlaşması yani bu kadar herkesin mutfağına girmesi diyelim ama öncesinde neyi biliyorlar nohutu biliyorlar i̇şte nohutu zenginse et suyu yapıyor fakirse içine bir parça yağ attığı belki biraz işte nane kekik bir şey attığı bir suda yapmayı biliyor ne oluyor hemen yerine fasulyeyi adapte ediyor i̇şte salça güzel umami şimdi adını bugün biliyoruz o dönem bilmiyorduk ama bir lezzet katıyor, bir derinlik katıyor. E salça da koyayım diyor, i̇şte soğan da kavuruyor, o bu. E dediğim gibi yine zenginse içine kuşbaşı etler, pastırmalar, sucuklar bol bol giriyor olabilir vesaire. E yanına pilav. Baktığınızda e, pirinç pilavı da her zaman bulunan bir şey değil. Pirincin özellikle daha üst kesime ait olduğunu biliyoruz. Osmanlı zamanında en kaliteli pirinçler mesela filibeden geliyor. Hmm. Ee, daha sonra yaygınlaşıyor. Daha ulaşılabilir hale geliyor. Ama bir zamanlar, yani bugün bize çok basit gelen pilav, pirinç pilavı bile bir statü göstergesi. Hala belki biraz öyle ama hmm. mesela şimdi bulgurun sağlıklı bir yiyecek olduğu keşfedildi. Herkes glisemik indeks falan gibi bir şeyler söyleyip bulgur yiyin <gülüyor> daha iyi diyor. Eski alışkanlıklar bu. değişiyor Kiliolar yani. falan da var şimdi. <gülüyor> tabii, tabii. Kesinlikle doğru. Yani, Greçka denen bir şey öğrendik. Mesela. Kara buğday deniyor ama aslında buğdayla alakası yok. Greçka çok tok tutan ve sağlıklı, lifli vesaire değil diye hayatımıza o girdi. Yani bakın bunların hepsi girme. Şimdi Kuru fasulye geleneksel yemekse sonradan giren bir şey olarak avokado mezesi neden geleneksel bir şey olamasın ki belli bir süre sonra. Yani bunu çünkü çizgisini nerede çizeceğiz o zaman domatesli, biberli her şeyi atalım. Hepsini çıkaralım. Bunu yapabilir evet. miyiz? Yapamayız. Yapamayız. Güzelim tarçınlı barbunya plakiden falan böyle e, mahrum kalmak istiyorsanız tabii atabiliriz <gülüyor> belki ama ne bileyim her şeyin yeterince eskisine gittiğimizde sadece havuç ve ile besleneceğiz o zaman doğru, neredeyse. Doğru. Bu olacak bir şey değil. İşte bence İstanbul Mutfağı'da bu bağlamda devamlı yeni şeylerin eklendiği, kabul gördüğü, değişen bir şey olacak. Yani Bizans zamanında bir de bir sürü şeylerin dışarıdan geldiği. Yeni kapı gezileri, yeni kapı kazılarında aa, bir takım tekneler bulundu. Hı hı. Yedi kat aşağıda. Hı hı. Bu bulunan teknelerden bir tanesinde benim de fotoğraf çekme imkanım oldu. Ee, anforaların içinde... Sardalya balığı kılçıkları vardı hı hı. ve kiraz çekirdekleri vardı. E bunlar o zaman İstanbul'da yetişen, İstanbul çevresine yetişen şeyler bir kısmıydı. Bir kısmı da dışarıdan geliyordu. Ya En temeline bakalım Tabii. zaten hani tahıl dışarıdan geliyor. İstanbul evet, hiçbir evet. zaman kendisini besleyebilecek kadar tahıl üretmiş bir şehir değil. değil. Yani baktığınızda tahıl beslenmenin en temeli <gülüyor> ee, ve hep hani bereketli hilal dediğimiz bölgeden gemilerle... ...çünkü o dönem zaten kara ticareti çok zor, meşakkatli olacak gibi bir şey değil. Gemilerle İstanbul'a zaten tahıl, tahıl geliyor. geliyor. Ee, temel iaşe kalemleri vardır. Nedir? Tahıl, yağ, yağ et. Yağ, tuz. Ee, yani tuz tabi biraz daha aslında lükse kaçıyor teknik olarak ama tabi bir yandan da çok önemli bir ihtiyaç evet tuz çok kıymetli bir şey zaten şeyi biliyoruz. Hani hep bu Eflak Boğdağ'ın kitaplarını kitaplarının olduklar. Oradan sürüler geliyor. Neden geliyor bu sürüler? İşte insanların et ihtiyacını karşılamak Hı, için şey. geliyor. İstanbul'da ne var? Şu var. Süt hayvanı var. Mandraların olduğunu hep biliyoruz. Bugün özellikle işte bileyim Sarıyer falan denilen çayırlar. çok gelip onu Evet. Işte, evet. O şeydir. Ee, Bulgar, Sütçü Bulgar diye Sürat. hatta bir aşağılama ibaresi olarak kullanılan bir <gülüyor> şey. Özellikle iddia terakki zamanlarında bir e, şey olarak pejoratif bir anlam kazanarak kullanılıyor. Ama doğru. İnanılmaz. E, nefis günlük sütlerle yapılan muhallebilere yetişemedik. O da işte bizim şanssızlığımız. Bu, bu bir nostalji <gülüyor> değil ama bu bir Doğru. yandan çok temel bir şey ifade ediyor. Şehir ekonomisi yani şehrin kendini besleyip besleyememesi ama bir yandan da bu olmak zorunda çünkü zaten o dönem herhangi bir şeyi soğutup günler sonrasında soğutmalı araçlar lojistiğini yapmanız mümkün değil. Zaten yakında yapabiliyorsanız yaparsınız. O yüzden meyve bahçeleri var. O yüzden Zerzevat için her mahallede bostan var. var. O zaman Ama bir de şey var. kalemlerde lazım işte. Aa, hep. Ben e, Açık Radyo'da bir program dinliyorum. Mecidiyeden Jatan'a. Ah Pınar Erkan. Evet. Harika ya, bir evet. anlatıcı. Ben de bayılıyorum. Şani, şani Bayı program, tapıyorum. Evet. Mesela kar kuyularından bahsediyor. Evet. evet. Bursa'dan karlar geliyormuş buzlar geliyor daha doğrusu. Bunlar kar kuyularında saklanıyor. İstanbul'un zenginlerine buradan ve saraya aynı zamanda e buzdan bu karlar saklanıyor ve soğutucu olarak kullanmak Kullan üzere. Bunlar şey dağıtılıyor. Bu mesela yoluna. gerçek bir e lüks malzemesi. Evet, buz, kar. kar. Hatta yani çok e şey. Eşek sırtında geliyormuş. Hı. At kılı çuvallar falan çuvallar evet falan. aynen öyle ya en lüks şeylerden biri mesela kompostonuzu buzdan oyulmuş bir kaseden, kaseden kaşıklamak yani ay, ay, bu ben mesela süper. gerçekten dev bir zevk hakikaten. işte onun için Şöyle. komposto içemiyorum ben şimdi buz kabın olmadı için buz kabını bir <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> ama yani düşündüğümüzde bunların hakikaten hepsi işte zamanla gelen Değişimler, eklenmeler Bazen kopmalar, düşüşler, unutuşlar Yeniden keşfedişler Yani lineer ilerlemiyor Hiçbir şey lineer ilerlemiyor zaten De Gastronomi doğru, kesinlikle doğru. Kesin, kesin. Peki parçaya gitmeden şunu sormak istiyorum Seni yakalamışken Yani genelde Türk mutfağı konusunda ne düşünüyorsun? Çünkü benim bu konuda Bir takım farklı düşüncelerim var İlk önce senin düşünceni almak istiyorum Yani dünya mutfakları içinde Türk mutfağı bir yerlerde mi konumlandırıyorsun? Ee, öncelikle ben Türk Mutfağı diye bir tanım aslında kullanmıyorum. Çünkü... E malzeme dedik işte en basiti. Coğrafyayla tanımlamayı anlısıyım. Bugün Türk mutfağı diyerek kastettiğimiz bölgede işte eskiden Urartu mutfağı vardı, Frigya mutfağı vardı, işte Bizans mutfağı vardı. Antik Yunan'dan beri İstanbul'da aşağı yukarı benzer bazı şeylerin yendiğini görüyoruz. Ben o yüzden İstanbul mutfağı gibi tanımlar kullanıyorum. Orada da şöyle bir şey var. Türkiye'nin bugünkü mevcut sınırlarını düşünerek söylediğimizde evet acayip bir malzeme çeşitliliği var. İşte bu kültürel çeşitlilikten beslenen bir teknik çeşitliliği var. Ama e, ifratla tefrit arasında gidip geliyoruz. Bazen hiçbir şey bilmiyoruz, bizde hiçbir şey olmaz falan gibi e, cümleler duyuyorum, garipsiyorum. Bazen de dünyanın en iyi mutfağı bizde gibi iddialı şeyler duyuyorum. Onu da garipsiyorum. İşte evet ama ona geleceğim. E, yani bence ikisinin ortasında bir yerlerdeyiz. Şöyle e, hakikaten eğer ulaşabilirseniz muhteşem malzemeler var ama eğer ulaşabilirseniz diyorum çünkü e, çok keşfedilmemiş olabiliyor. Keşfetseniz de bulup almanız zor olabiliyor. Standardı yakalamak esas zor bu anlamda. Yani sürekliliğini sağlayabilmek o malzemelerin. Bildiğim kadarıyla da e, mekan sahipleri, şefler en çok bu konuda zorlanıyorlar. Bir aynı şeyi söylemek istiyorum çünkü yani bizim mutfağımız tabii ki yani işte ister Türk mutfağı değilim ister İstanbul mutfağı değilim çok kıymetli bir mutfak ama Kullanılan malzeme sayısı veya malzeme çeşitliliği açısından ben hani diğer mutfakları daha birazcık üst seviyede görüyorum. Özellikle işte deniz ürünleri olsun veyahut da işte hani biz bugün mantar diyoruz işte iki çeşit üç çeşit mantara ulaşabiliyorsak ne hala? Ama mantar İstanbul'un mutfağına var. çok geç girmiş. Bir tamam gün. yani İstanbul mutfağı değil yani yani günümüzde İstanbul mutfağı dediğin zaman aslında. Hani bir global ölçekte Saraya da baktık. çok eski girmiş yani. Global, global ölçekte tabii ki tabii, o, tabii. o onda yüzde yüz haklısın ama global ölçekte bugün günümüzde belki e, malzemenin çok daha fazla erişilebilir olması gereken bir noktadayken maalesef biz o malzemeye ulaşamıyoruz. Yani evde bir herhangi bir yemek yaparken bile herhangi bir tarif kitabını yani çok basit bir atıyorum Jamie Oliver'ın bir kitabını aç yüzde 30 malzemeyi bulamıyorsun burada. E tabii onlar çünkü şey gibi tarifler veriyorlar işte bir kaşık lavanta balı. Siz bugün lavanta balı, akasya balı işte diye ayrı ayrı, ayrı bağlar tam bir yer göremezsiniz. Öğütmem lazım yani. Hani bu işte şey değil. çok bir malzeme sıkıntısı. Mesela benim senin sen patlıcanı çok sevdiğini biliyorum. Evet. Şimdi Türk mutfağından patlıcanı çıkartırsam büyük ihtimalle bayağı böyle bir yüzde otuz falan kayıp gibi bir şey var sanki. Evet. Yani çünkü mesela patlıcan daha eski girmiş olan sebzelerden biri. Hani e, Çin, Hindistan bölgesinden İran üstünden giriyor ve hakikaten her şey var. Bu e, onun bir da var. Yani bir dönem her şeyin patlıcanlı yapılmasından dolayı su istiyorum ama patlıcansız tarafından <gülüyor> diye Osmanlı'da anlatılan bir fıkrası <gülüyor> bile var. E, patlıcan yangınları diye bir müşür bir şey, şey var. Evet evet yani patlıcan közleme merakından <gülüyor> çıkan, çıkan yangınlar. yangınlar e, tüm bunları düşündüğümüzde hepsi birbiriyle bağlanıyor ama benim şahsi fikrim dediğim gibi ne yerin dibine sokmak gerek ne göklere çıkarmak, çıkarmak gerek. Çıkarım. Çünkü aynı ilerlemek aynı için de bir yandan e, yapıcı iyi e, hakikaten eksiği tespit eden eleştirilere de çok ihtiyacımız, i̇htiyacımız var. var. Doğru. Evet. Müzik arası varsa bekleyeyim mi müziği Müzik arası verelim. Alacak. Hayır, müzik arası verelim. Peki. Triste. Ana evet. Karam'dan gelsin. Gelsin, gelsin bakalım. Böyle bir Latin Amerikan eskileriyle bir parçadan sonra birlikteyiz. Triste vive, na solidan. paixão triste é saber que ninguém pode viver de ilusão que nunca vai ser nunca vai dar. um sonhador tem que acordar. sua beleza é um avião. De Para para tiver passar, só para mim maltratar. Triste é viver na solidão. Triste é viver na solidão. Na dor cruel de uma paixão. Triste é saber que ninguém põe ão que nunca vai ser nunca faltar Un um sonhador tem que acordar sua beleza é um avião demais é um pobre coração que para para te ver passar só para mim maltratar triste é viver Altyazı din işleri. Merin son seferi kaldırdık. Zorla getirdik buraya. Konuşturacağız diye düşündük ama susturamıyoruz. O <gülüyor> kadar dolu ki Merin Harika. Benim kafamda bir soru var. Atilla'nın cümlesi doğru Benim kafamda bir soru var diye başlar. <gülüyor> ya buradan Fransa'ya İtalya'ya gidiyoruz. Bir ailenin işlettiği 100 yıllık restoranlar. 3 çeşit yemek yapar. 2 çeşit yemek yapar ve ...bunlar inanılmaz şekilde ayakta duruyor... ...buraya geliyoruz... ...buradaki... ...en baba restoran diyoruz ya... ...şu neresi, orası burası... ...derinliğine bakıyorsun 10 sene... ...50 senelik restoran var mı diye düşündüm geçenlerde... ...çıkmadı bile belki... Belki Hünkar bir var. tane... Var. Yani. Birkaç var... var. Birkaç tane kıyı, balıkta var. kıyı balıkta mesela... 50 var. seneye El... geçti mi? 50'lerden bir var ya 56 ya 52 diye hatırlıyorum işte ne güzel. 70 sene yaklaşmış. Ka Orada peki 100 senelik restoranlar nasıl ayakta duruyor ve bunlar aile restoranları. Gidiyorsun bakıyorsun ailenin bir kısmı içeride çalışıyor bir kısmı mutfakta çalışıyor bir kısmı bulaşıkta bir kısmı serviste. Mesela garsonluk yapmak ayıp bir şey değil inanmaz keyifli bir <gülüyor> geliyor müşteri ilişkileri senin tansiyonunu ölçüyor sohbet ediyor anlatıyor falan. Ve koca restoranı iki garson götürüyor mesela. Tabi abi. abi. Türkiye'de çok önemli bir şeydir. Burada yırtınırsın, bakarsın ki hakikaten yırtılmışsın, yırtık olduğunu fark edersin gömleğinde. Ama garsonla göz göze gelir. Orada 20 tane garson çalışıyordur yani o mekanda. <gülüyor> Şöyle bir şey bence hani az önce standartlar dedik ya. Standartlarını evet. tutabilen yerler bunu başarıyor. O bahsettiğiniz yerlerde genellikle şunu görüyoruz. İşte diyelim ki iyi bir tabii ki tedarikçisi var. Domates getiriyorsun. Ona iyi domates getiriyor çünkü kötüsünü zaten almayacağını biliyor. İyisini bulup getiriyor ve kötüyse gerçekten reddediliyor. Gerekirse o gün işte bu yemeği bugün yapamadık çünkü iyi çıkmayacaktı Malzeme. gibi bir şey var. Domates iyi değildi. Bugün, bugün domatesi iyi değildi. Bunu yapmadık ya da işte bunun. Nispeten hala biraz ıı, balık lokantalarında, deniz mahsulü lokantalarında görüyoruz. İşte bugün günün balığı diye bir şey vardır. Çünkü yani deniz bu. O gün neyin iyi çıkacağını, ne çıkacağını bilemezsiniz. Bilemezsin. Önceki gün lodos esmiştir, balıkların eti gevşe gevşemiştir, yani gevşek çıkmıştır denizden. İyi balık çoğunu beğenmez. E, ...buna almayayım der... E, ...siz o gün lüfer yemen niyetiyle gitmiş olabilirsiniz... ...çok da haklısınızdır kendinizce ama... Ama yoktur. Yoktur çünkü kötü lüfer vermeyi size istememiştir... Normal. ...o yüzden yoktur Boğursuz ne bileyim da... yani ya da her neyse... E, ...bir yandan işte bu şeyi görüyoruz... ...bu standartı e, oturtmak lazım... ...ama bu da tabii ki bir günde oturabilecek... ...bir, bir şey değil... E, ...Türkiye'de sanırım en çok sorun yaşanan şeylerden biri bu... ...ikincisi... ...bizde müşteriye yok denmen diye bir şey var... ...demokrasinin oturtamadık da. <gülüyor> <gülüyor> Lüfer mi oturdular? Lüfer yazıyorsun. nasıl otursun? <gülüyor> Lüfer oturtma olur. Lüfer'de tabii biliyorsunuz zaten boy konusunda bir evet, standart evet. oturma çabası var. Onu bile oturtamadık. Onu bile yani evet. 24-25 santimlere çektiler. Eskiden e, gerçekten küçük görülen balıkları şimdi büyük isimleriyle... Yani bu boy boy anma vardır ya evet. Palamut'ta Lüfer'de falan evet. belli balıklarda. Sürekli aşağı çekiyoruz ama... E, ismiyle oynamak gerçeği değiştirmiyor. 24 evet. santimken üreme çağına girmediyse balık biz adını değiştirince yine üremeyecek, üremeyecek yani. Ki. Bunları hiç tabii düşünmüyoruz. Bir yandan e, talep edenler olarak bize düşen tabii şeyler de var. Almamak, yememek hatta şikayet etmek bunu satan yere. Bunu yapmıyoruz. Böyle de bir gerçek evet. var. Ama diğer taraftan da işte mesela nesillerce devam edebilmesi için tam e, az önce şey dediniz hoşuma gitti çok. E, garsonluk yapmak ayıp değil diye. Evet. E, Birçok bu tarz zanaatkar insan şey istedi Türkiye'de oğlu kızı okusun, beyaz yakalı olsun mümkünse işte doktor, avukat şey mühendisi olsun, mühendis olsun, olsun. ...bir yandan... ...tabii anlamak çok kolay çünkü... çocuklarınızın saygı görmesini istiyorsunuz... ...ve bu toplumda neyin saygı görüp neyin görmediğini biliyorsunuz... ...eğer en çok saygı gören şey... ...grafik tasarım olsaydı mutlaka grafik tasarım okulduğum derdiniz yani... Doğru. ...örnek olarak... E, ...orada böyle bir şey değil evet... E, ...hatta tam çok prestijli bir şey benim... E, ...üç kuşaktır ayakta duran... ...Lokantan var demek... ...bravo demek ki iyi bir zanaatkarsın... E, her anlamda yani tesisatçı marangoz ne derseniz iyi zanaatkarın emeğinin karşılığı sadece maddi değil statü ve saygı olarak da var. Burada pek bunu göremiyorsunuz o zaman devamlılık olmuyor. Şimdi tabii ki evet elbette bir aşçı alırsınız bir garson alırsınız kimileri hakikaten sizin kadar sahiplenir orayı doğrudur ama e, bu da yine zamanlı olacak bir şey yani. Eğer bunun iyi kazanç getirdiğini, kendisine düzgün bir hayat sağladığını görürse insanlar bunu yapmaya devam ediyorlar ama olmadığını görünce işte o garson da kendisi çok iyi kazanmış biliyorsa o da kendi çocuğunu alıp garson yapmıyor başka bir mesleğe yönlendirmeye çalışıyor. Böyle bir e statü şeyi de var hakikaten. Ben bile mesela böyle ya kafelerde garsonluk da yaptım ben şöyle de yaptım falan dediğimde böyle şaşıran insanlar görüyorum. Ya yani bir öğrenci ne yapar ki? Bir öğrenci de standart yapacağı işlerden biridir bu. Part-time de müsaittir. Buna bile şaşırıldığını gördüğüm için bir yandan anlayabiliyorum ama bir yandan hakikaten çok üzücü. O e, elden ele o devamlılığı sağlamak lazım. Çünkü bilgiler kayboluyor. Birinin bildiği bir püf nokta kayboluyor. İtalya'da mesela ne dediniz? işte i̇ki çeşit, pizza var. iki çeşit pizza, Damikele'den örnek evet. verdik arada konu görüyorsunuz beni aralarda konuşturuyorlar sonra susuramadık <gülüyor> diyorlar kendi de konuşuyorlar. sadece aralarda konuşuyoruz. O 200 ama yıllık mayayı devam ettirebiliyor ve mükemmel oluyor. Yani o doğru. pizza o yüzden evet. çok güzel oluyor. Güzel. Bizde de işte 200 yıllık maya kullanan Karadeniz'de bir fırın bulduğunuz Bursa. zaman nefis bir şey yiyebilirsiniz ama bunun korunması, tabii bir de kıymetinin bilinmesi, kayıt altına alınması, sonradan ister öz aileden olsun, ister bu işi sahiplenenler olsun buna dikkat etmesi gerekiyor. Burada bence sorun yaşıyoruz. Tökezlediğimiz yer orası yoksa yok değil. Olanı Doğru. korumak. Evet. Yani şartlar ne olursa olsun, ne yapılıyorsa işte mesela Beyoğlu'ndaki en son yok olan Markez Pastanesi'ydi. Lebon, Lebon. Lebon kapandı. Ama o Lebon değildi zaten. Değil tabii, o zaten evet. yok olmuştu. Yok, yok olmuştu işte, zaten. Yani, evet. O mevcutun o şeyini e, görselini bile koruyamıyorsun sonra bir müddet sonra. Beyoğlu'na şey kaldı mı hiç? Galatasaray'ın haricinde kitapçı. E, kaldı. O, binanın tane. altında bir kitapçı vardı en son. Robinson Crusoe vardı. O e, Salta gitti. Pandora vardı. O Nişantaşı'na gitti. Pandora o, zaten Nişantaşı'nda vardı. Epeydir vardı. vardı. Aradaki e, kapandı. Yani birkaç tanesi hala duruyor. Bazen de küçük butik hani ufak yerler açılıyor. Sahaflar neyse ki hala Aynen, var. Hani kitapçı evet. deyince sadece sıfır kitapı düşünmemek lazım. Tabi Aslan Pasajı Hala direniyor. Aynen, doğrusu, evet. Işığı, evet. Ama tabii eskisiyle alakası var mı derseniz e, yok. Meri ne güzel bir laf söyledin. Hala direniyor. Ya kimse direnmek zorunda evet. değil yani. Kesinlikle burada. ama tabii. işte tam olarak direnmek i̇şte, yaptıkları işte. şey. Evet. Ya demeyecek öyle. senin söylediğin işte 200 senelik mayaya sahip çıkacaksın. Sahip çıktığın anda bugün direnmene gerek kalmıyor artık 200 evet. senelik mayaya. Zaten o 200 senelik maya diye ve biliyorsun ki dört jenerasyondur o aileye ait o restoran ve gidiyorsun. İşte Doğru. burada Doğru. direnmek zorundayız. Evet, işte, Orada evet, tabii şöyle bir şey de oluyor. Bazılarının hakikaten e, ismi yaşıyor ama baktığınızda aynı aile devam etmiyor. Şimdi bugün pandeli eski pandeli değil. Evet. Rejans eski rejans değil. A bunu tabii mutlak olarak kötü bir şeyi göstermez. Ee, aynı değerlerle, aynı özenle ilerliyorsa, yaşatıyorsa bu harika bir şey. Bunda hiçbir sorun yok. Ama e, öyle olmadığında sadece bir e, ismin avantajını kullanmaya dönüşüyor ki. Bu da çirkin bir şey aslında. Çünkü istimal eden bir taraf, bir taraf var orada. Doğru, doğru, doğru. Peki Mısır çarşısında o dik merdivenden yukarı çıktığında aynı lezzeti bulabiliyor musun? Ben bulamıyorum. Ben kesinlikle bulamıyorum. Ama çiniler aynı çini. E i̇şte evet. oradan dışarıyı seyrettiğin görsel aynı görsel. Aynı görsel ama ama aynı lezzet yok olurdu. Şöyle söyleyeyim evet. lezzet aynı olsaydı zaten pandeli hiç kapanmazdı. Kapanmaz. Pandeli ne zaman kapandı hatırlarsanız e, turistler gelmemeye başladığında evet. bir yere sadece turist gidiyorsa orası süper lezzetli bir şey yapıyor olamaz. O kadar lezzetli Doğru. bir şey yapıyorsaydı şehrin yerlisi de oraya giderdi gidiyor, ki olurdu. hele Mısır Çarşısı yani cıvıl cıvıl bir yerden söz Ben Mısır Tabii. Çarşısı'nı çok severim bu arada İstanbul'da evet. özellikle Aşa sevdiğim evet. bir yerdir ve belli noktalarım vardır her şeyi satın aldığım. Ben bile gittiğimde pandeliğe çıkıyor muydum o kadar? Sık gitmemeliydi ama. Evet. Hayır Orası çünkü evet. tamamen turistik bir yerdi ve kendi ortalama lezzet. Şey evet. Yok etti evet. Kendi kendini yok eden. Yok etti, evet. Peki, Marcel, Marcel Duchamp'un bir sergisinde bir heykeli vardı. Hayatımda ilk defa o zaman duydum bunu. 1960'larda falan yapmış. Kendi kendini yok eden heykel. Sergi başlarında heykel var. Sergi sonunda evet. heykel yok oluyor. İşte şey. <gülüyor> Pandeli. Peki, Kenny Garrett'tan bir parça gelsin. gelsin. Before it's time to say goodbye diyelim. Kendi kendini yok etmesin. Aynen. Son soruya geldiğimizin göstergesi galiba bu. Ama bu Aa, çay karıştırma sesi değil. Değil, çay karıştırma sesi değil. Çaya biraz sonra geçeceğiz. Bu. Ee, şimdi buzun medeniyeti. Buzun medeniyeti. Ee, son soruya geldik sevgili severle severler. Çok yeğip söyleşimiz, söyleşimiz maalesef e, yavaş yavaş sonlanacak. Ama her zaman yaptığımız gibi her hafta yaptığımız gibi bir konumuzdan gençlere ne mesajı var yani sen de pırıl pırıl bir genç olarak <gülüyor> ne mesaj vereceksin çok merak ediyorum ama bu kadar Ay. dolulukla bir, bir iki kelam edeceğinden de eminim. Nasıl gülüyor ya? Estağfurullah hani ne diyeceğimi bilemedim <gülüyor> çünkü bir de şöyle bir şey var hani 17-18 yaşa göre yaşlı ama ileride çok... Daha öğrenecek çok yolum var, gidecek çok yolum var. Ona göre de gencim, ortada kaldım. Akıl vermek haddime değil. Hoşlandığım da bir şey değil. Tek diyebileceğim herkesin bence kendi yolu var. Ve yapması gereken o kendi yolu bulmak. Bunun için de çok denemek. Denemekten başka bir yol yok işte. Çünkü hep bunu konuştuk. Neyi seviyoruz, nasıl seviyoruz, biz neyi nasıl işliyoruz, biz neyi nasıl algılıyoruz. Bunları hep deneyerek buluyoruz. Denemekten çekinmemek lazım. Tek diyebileceğim bence bu. Peki bir şey soracağım ...merin... E, gençlerden şu anda bütün bu sohbetten sonra seni takip etmek isteyenler nasıl takip etsinler? Şöyle edebilirler. E... Reklam değil direkt olarak girebilirsiniz. <gülüyor> Yok yani reklam olmadığını fark ettim çünkü zaten bu işten özel bir para kazanmıyorum. <gülüyor> e, Dünyanınbahçeleri.com diye bir e, site açtım birkaç sene önce. Çünkü şöyle bir şey oldu. Yani bir sürü yere bir şeyler yazıyorum ama bunlar dağılıyor. Ben bile neyin nerede olduğunu bilmiyorum ne bileyim. Kitap eleştirisi de yazıyorum. E, seyahatlerimle ilgili de yazıyorum. Bazen bir tarif veriyorum. Bazen bir şey anlatıyorum. En çok da tabii e, yemek tarihi, yemek kültürü üzerine yazmayı seviyorum. Bunların hepsi derli toplu bir yerde olsun ben kendim için çünkü öncelikle yazıyorum dediğim gibi bundan bir şey kazanmadığımdan dolayı kendim için böyle bir e, hatıra noktası oluşturayım dedim dünyanınbahçeleri.com'u açtım sonra tabi doğal olarak buna bir instagram hesabı da açtım vesaire oradan da takip ediliyor ama ben şeyden çok hoşlanmıyorum zaten öyle de yazamıyorum e, böyle bir postluk bir şeyler anlatmak bir paragraflık her şey o kadar hap bilgiye dönüştü ki bir zamanlar bloglara hap bilgi diyorduk şimdi blog yazısı okuyana vay bravo <gülüyor> tabii, tabii, koskoca aynen, makaleyi evet. baştan sona okudu falan diyoruz ee, ben her şeyin bir bağlam içinde değerlendirilmesi gerektiğine inandığım için yazdığım şey ne olursa olsun onun bir bağlamını vermeye çalışıyorum. O yüzden bir posta sığdıramıyorum. Ee, ama eğer bu tarz şeyler hakkında böyle daha işte başı sonu belli, daha belli bir nitelik arayan insanlar varsa, okumak istiyorlarsa dünyanınbahçeleri.com'a girebilirler. Tabii ki Instagram'dan da takip edebilirler. Çünkü oradan da linkleri veriyorum. Şunu yazdım, bunu yazdım Vallahi vesaire. Ben senin blogunu çok keyifle, Dünyanın Bahçeleri'nin çok keyifle uzun zamandır takip ediyorum. Çok teşekkürler. Tüm dinleyicilere de salık veririz aslında. Keyifli ve dolu dolu bir içerik var çünkü içinde. Bunu duymak beni çok sevindiriyor gerçekten. Çok teşekkürler. Evet. Herkesin merin severi takip etmesini ve okuduklarından keyif almasını iki jenerasyon arasında sıkışmışlığın ne olmadığını görmelerini <gülüyor> istiyoruz orada. Aynen, aynen. Şimdi yavaş yavaş kapatacağız programı ama ben böyle ufak ufak göz ucuyla da notlarıma bakınca tek bir soru aklımda kaldı. Onu sana yöneltmek istiyorum. Ettim. Şimdi bu İBB yayınlarından çıkan geçmişten günümüze İstanbul lezzetlerinin bir sonraki bir projesi var mı? Bir ikinci kitap olabilir bu bir yani bugün daha düşünürken dedim ki ya bu bu kitaptan çok ciddi bir Netflix dizisi çıkabilir mesela. <gülüyor> Ya, e, ileride ne olur bilmiyorum ama şu an için e, öyle bir projem benim kendi adıma yok. Biraz da şundan dolayı yok. Yani zaten editörlük yapmaya devam ediyorum. Bir yandan da böyle bir şey gördüğümde aha bunun kitabı yapılmalı deyip e, yapabiliyorum. Yani şöyle bir yazar, bir şey, bir proje üretmek anlamında belki de o yüzden yok. Şöyle bir örnek vereyim mesela. E, Türkiye'de şarapçılık çok gelişiyor ama şunu fark ettim ki Türkiye'deki şaraplar üzerine bir kitap yok. İnsanlar yazmaktan da korkuyor tabii. Bütün bu alkol falan. E, yazabiliyor muyuz? Bunun kitabını yayınlayabiliyor muyuz diye soruyorlar. Korkunç üzüntü veren bir soru bu bana ya yani. Tabii ki yazabiliyoruz. O şarapların da değerlendirilmesi gerekiyor. Yerel üzümlerimizden bahsedilmesi gerekiyor. Bağlar, şarapçılar, çok kıymetli yerel üreticiler var. Bu yüzden mesela hani şey dedim ben bu konuda bir uzman değilim. Ama işte uzmana nasıl ulaşacağını, bilgiye nasıl ulaşacağını bilen biriyim. E, süray ve e, doğu doğa atışa gittim. Ee, ve şey dedim. Yani Türkiye'deki bağların bu kadarını gezdiniz bu kadar iyi biliyorsunuz ya oturun bir yazın okuyalım çünkü çok komik İngilizce var Türkçe şara Türkiye'nin evet, şarapları doğru. üzerine yazılmış ve şey. Türkçe yok bu müthiş bir eksiklikti onlar mesela toprak ve şarabı yazlar harika bir kitap Almanca mı yazdılar? Türkçe yazdılar <gülüyor> Aa işte duymak istediğimiz <gülüyor> evet, bu Türkçe yazdılar Vallahi ellerine sağlık onları da buradan tebrik etmek lazım çok çok mutlu oldum mesela yani hani bu tarz projelere biraz e, can Önerik vermeye çalışıyorum. Için. Evet bravo, evet. <gülüyor> <gülüyor> yani bravo. Bu, bu beni çok mutlu ediyor çok tatmin ediyor. Sağlık tekrar. Harika. Evet. Çok bir keyifli bir program oldu. Sonuna geldik. Evet. Çok teşekkür ederim size de. keyifliydi. Biler keyif aldık evet. Yüreğine <gülüyor> sağlık. ayağına sağlık, ağzına sağlık. Evet. Ee, güzel sorularınız için çok teşekkür ederim. Yani iyi, iyi soru cevaplamak için çok keyiflendiren bir şey. <gülüyor> Sağ ol, soru abi. sormak en zor şey galiba. <gülüyor> Doğru İyi soru gerçekten zor çünkü ben de bazen görüyorum hani bir işte bol bol söyleşi de okuyorum tabi yazarlarla ilgili falan Ben olsam şunu sorardım bu mu sorulur falan dediğim <gülüyor> oluyor itiraf ediyorum. Merin ben bu şeye pek katılmıyorum çünkü Cumhurbaşkanı bir söyleşi yapılırken gazetecilerin eline ne soru soracağını zaten veriyorlar <gülüyor> Dolayısıyla, bize verdi sabah Dolayısıyla kimse kimse kafasındaki soruyu soramıyor. E işte bu spontanelik biraz konçun, korkutucu. Doğdu. Ne soracağınızı bilemeden oturdu mesela. Ben de o <gülüyor> lükse sahip olmak isterdim. Evet, ol, güzellik de buradan. Mesela de buradan geliyor. <gülüyor> harika Peki, Evet harika. Çok çok teşekkür ediyoruz. Benden Tekrar... herkese iyi geceler. geceler i̇yi geceler herkese. Hoşçakalın. Biz tabii bunları söylerken son parçayı anons etmedik. Eee... Yine her hafta tamam, yaptığımız tamam, gibi tamam. yerli sanatçıdan ilerliyoruz. Selengül'un yeni <gülüyor> albümünden Gerçekten. çalacağız. Evet, eski Aynen. müzik diyeceğiz. Eski müzik. Selengül'un. Evet. Hakikaten. De. O yüzden çok mutluyum. Bu kadar denk düşebilir. Ya bak, dedim ya sana arada hani bu bu bu seçki. <gülüyor> Selene şey diyeceğim. Bugün kayıt aldık ve senin de bitti diye Selene <gülüyor> mesaj atacağım. Aynen. Oradan buradan Selene de selam olsun. Selam olsun. İyi haftalar, iyi akşamlar, iyi geceler. <gülüyor> i̇yi geceler. İyi geceler. Görsev. ben Atilla Aygün'ün ne yapacağız joy da laflayacağız